Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala adihi misafdihi ecma'in. <gülüyor> kıymetli dostlarımız, buraya kadar geldiniz, gününüzün bir kısmını ayırdınız. Hayatımızdaki en kıymetli varlığımız olan vaktimizi, vaktimizi e, buraya harcamayı göze aldınız, buna niyet ettiniz. Bu açıdan e, çok çok teşekkür ediyorum ve Cenab-ı Hakk'a sığınıyorum. İnşallah onun yardımıyla, lütfuyla, onun e, güzel esmasının tecellileriyle e, bu vakit çok çok bereketlensin, güzelleşsin ve her biriniz için sadece bilgi değil, hikmet, amel, Efendim ahirette de güzel bir karşılığa dönüşsün inşallah, hayatımızın bütün boyutlarında işimize yarasın, öyle diyelim. Ee, tabii iki saat içinde, yani iki saatte sürmeyecektir, ben bir buçuk saat civarında konuşurum normal şartlarda. Ee, i̇nsanın bütün hayatını değiştirecek bu kadar böyle e, önemli bir konuyu anlat, hem de ikna edici şekilde anlatmak, e, ...iddiasında değiliz arkadaşlar. Sadece Kur'an-ı Kerim'e biraz daha yaklaşmak, e, bize insan tipleri hakkında, kendimiz hakkında, kendimizi tanımak hakkında neler söylüyor, başta neler bulabiliriz? Bu benim, bu konu benim Ramazan'da 30 gün anlattığım bir konu yani. E, burada bir kesitini sizin dikkatlerinize sunacağım. Ramazan'dan sonra da konuya çalışmaya devam ediyorum ben. Ee, ilavelerim olacak, Çok, yoksa hepsi kayıtlı yani, oradan dinlerdiniz. Ee, biraz orada olmayanları da e, bir iki başlığı ekleyeceğim bugün inşallah. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, oradan başlayalım. Ee, herhangi bir konuyu, bu ister dini içerikli olsun, ister seküler, tamamen hani dünyaya dair bir bilgi olsun, mesela işte sağlıklı beslenme gibi ya da işte ee, ne bileyim, sosyal ilişkilerimizde e, görgü kuralları, İstanbul'da yaşamanın görgü kuralları gibi, hani tamamen dünyevi bir konu olsun, ee, ne bileyim işte belediyenin çeşitli hizmetlerinden yararlanma rehberi gibi, fark etmez yani, herhangi bir konu olabilir. Ee, bu konuyu dinlerken arkadaşlar, eğer nefsinizin size oynadığı tuzağa düşerseniz, bu öğrendiklerinizi başkalarını yargılamak üzere dinlersiniz. Ha, bak Ada bu muhaşerete göre yemeğin böyle servis edilmesi gerekiyormuş. Görüyor musun bizim gelin ne kadar görgüsüz? Yani gibi. Veya işte gördün mü bak İstanbul'da Ada bu muhaşerete şu konuda şöyleymiş işte metroya şöyle binmek, inmek, yürüyen merdivenleri şöyle kullanmak gerekiyormuş. İnsanlar ne kadar kaba? Yani böyle dinlediğiniz seram gibi şey. Bunu tabii Kur'an'a hadise uyguladığınızda durum daha da feci. Yani diyelim ki riyakarlar anlatılıyor. Hiç siz üstünüze bile alınmıyorsunuz. Çünkü siz asla riya yapmazsınız. Efendim Riya gösteriş demek, asla hiçbir şekilde siz bir şeyinizi sergilemek, gösteriş yapmak, insanlar tarafından fark edilmeyi istemek, hani hiç böyle bir zaafımız yoktur. Hep böyle konu komşu, akraba, işte iş arkadaşları falan, hani onları teşhis edersiniz içinizden dinlerken. İşte çok büyük bir gaflettir bu arkadaşlar. Çünkü biz burada, bakın haklı bile olsanız, yani diyelim ki haklısınız. Gerçekten de o arkadaşlarınız öyle. Gerçekten de o akrabalarınız öyle. Doğru teşhis ettiniz yani. Diyelim ki. Ama bir faydası var mı size onları teşhis etmenin? Onlara bir faydası var mı? Yani buradan çıkınca ben bir konferans dinledim. Riya konusu anlatıldı veya işte görgü anlatıldı. Buna göre sen çok görgüsüzsün bak düzelt bunları yanlış yapıyorsun ya da burada verilen örneklere baktın rüya konusunda işte tam sana oturuyor. Yani sen çok hani riya konusunda çuvallamışsın. Kendini düzelt diyebilecek misiniz? Dediniz diyelim. O kişi ay Allah razı olsun senden. Bak ne kadar yani ben gitmedim o konferansa ama sen benim için dinlemişsin. ''Bendeki yanlışlıkları görmüşsün, tespit etmişsin, beni şimdi aydınlatıyorsun, bu yanlışlarımı düzelteceğim.'' diyecek mi? Yani başkaları için dinlemenizin onlara veya size bir faydası var mı? Bu bakımdan arkadaşlar bu tuzağa düşmeyin. Nefis çünkü kendi hataları görmekten boşlanmaz. Nefis değişiklikten hoşlanmaz arkadaşlar. Gidişatın aynı şekilde gitmesini ister nefis. Çünkü bu kolaydır, konforludur. E, konforunu bozmak istemez. E, böyle hep sizin dikkatinizi başkalarına çekmeye çalışır. Bu tuzağa düşmeden sadece ve sadece kendiniz için dinleyin. Ama... Bir parantez açayım, bunu azıcık söyleyip geçeceğim. Kendinizi de çok fazla dövmeyin ya. Yani. Ezi, çok eziyet etmeyin kendinize. Ama tanıyın ya. Bir kendinizi tanıyın. Çünkü insanın kendini tanıması bu anlamda tevazuyu davet eder. E, kendini tanımak, kendisindeki o zayıf tarafları görmek e, büyük bir farkındalıktır. İlla hepsini düzelt, düzeltemeyebilirsiniz. Ama bunların farkında olmak insanı mütevazı kılar. İnsanı başkalarını da anlama noktasında daha elverişli bir konuma getirir. Her ne kadar amacımız bu olmasa da. Ee, yani başkalarını tanımak buranın amacı değil. Tekrar ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben ara sıra size bazı sorular soracağım. Arkadaşımız onu ifade etmediler ama ben belirteyim. Ee, arada birkaç soru soracağım size. Kendi kitaplarımdan birkaç getirdim yanımda. O soruları bilenlerin isimlerini şuraya yazacağım. Ve programın sonunda onlara birer kitap imzalayacağım karşılıksız olarak arkadaşlar. Dolayısıyla bir 15-20 kadar soru gelecek size yani. <gülüyor> ee, burada da e, olabildiğince kolay, yani kolay demeyelim ama hani Kur'an bilgimizi e, şey yapan, e, sınayan sorular olacak bunlar. E, Aranızdan bilenler çıkacaktır zaten. Şimdi sonuçta arkadaşımız işte mü'min, kafir, münafık ve fasık gibi çok bilinen dört karakterden bahsetti. E, ben bunlardan iki tanesinden bugün bahsetmeye çalışacağım. E, ona ilaveten arkadaşlar şöyle ben yedi başlık hazırladım bugün. Normalde biz Ramazan-ı Şerif'te 35 ayrı insan tipi e, tespit etmiştik Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi başka bir kaynaktan tekrar gözden geçiriyorum. Mu'nce bin Müfehres'deki ismi fail kalıplarını tespit ediyorum. Yani bu herhalde bir elliye çıkacak tahminim. Fakat yani elli ayrı insanla hayır. Mesela müminler ve sabırlılar diye iki tane başlık var. Aslında sabırlılar da müminlerin alt başlığı. Yani onu en son haline daha sonra göreceksiniz. Şu anda bir devam eden bir araştırmada kesitleri sizinle paylaşacağım. Hem de böylece bir test etme, bunları e, sunduğumuzda ne çıkıyor, bunu da bir görme şansı olacak benim için. E, bugün size bahsetmeyi düşündüğüm yedi kişi, yedi sıfat arkadaşlar... Ee, müminle birlikte ondan ayrı olarak emin sıfatını da Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini görmeye çalışacağız. Mücrim sıfatını, e, mücrim aslında geliyor, e, cürümden geliyor, suçlu demek ama Kur'an'da suçlu nasıl, kimlerden bahsediliyor ve nasıl bahsediliyor... Ben de çok etkilendim. Çok fazla sayıda ayet var. Mücrim'den bahseden. Onları göreceğiz. Temiz akıllılar denilen bir grup var arkadaşlar. Ulul elbab diyoruz. Onları işte herkes farklı şekillerde çeviriyor. Temiz akıllılar diye çevirmiş bir e, mealde rastladım. Çok beğendim. Temiz akıllılar nasıl, Kur'an'da nasıl anlatılıyor bunu görmeye çalışacağız. Münafıklardan bahsedeceğim. Allah dostları nasıl anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Evliya Allah, inne evliya Allahi. Allah'ın dostları diye geçen bir insan tipi var. Bunlar hangi özellikleriyle öne çıkmışlar? Ve bir de sabırlı insanlardan bahsedeceğim. Yani sabır neymiş? Çünkü herkes kendini çok sabırlı zannediyor. Bakalım biz sabırlı mıymışız gerçekten? Onu da beraber görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi önce emin sıfatından başlayalım. Çünkü bu çok fazla yerde geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. İlk sorumuzu soruyoruz. Kimlerin sıfatları olarak geçmiştir sizce Kur'an-ı Kerim'de emin sıfatı? Buyurun, ilk el kaldıram. Bir tek o mu? Kimlerin dedim ya, sayacaksınız. Üç tane grup var arkadaşlar. Ben şey vereyim, tüyo vereyim. Üç grubun sıfatı olarak geçiyor. Bu üç grubu bile biliyor musunuz? Kimler? Emin. Peygamber dışında, sizin söz hakkınız bitti, siz buyurun. Efendim? Yok. Evet, kitaplar bana kalacak. Buyurun. Peygamberler'in elbiyalar yıkları gider. Yok. Buyurun. Kim? Evet. Cibril'i bildiniz, peygamberleri bildiniz. Bir yer daha var ama onu bilmek biraz zor. Ee, hatırlayabilecek misiniz? Kopya vereyim. Kıssaların içinde geçiyor ama o arkadaşımızla konuşuyoruz şimdi. Mikrofonu ona verin, Cibril'i bilen arkadaş. Yani Cibril'i bilmesi çok önemli. Ee, o arkadaşımızın Kur'an'a vakıf olduğunu, bu terimlere vakıf olduğunu gösteriyor. Ee, hadi iyice okuyayım. Süleyman kıssasında da geçiyor bu em emin sıfatı. Kimdir sizce Süleyman kıssasında emin olan? Evet, tamam olsun arkadaşlar. Cibril'i bilmeniz yetiyor. İsminiz neydi? Hale. Hale, soyadınız Hale, saatçe Savcı. Saatçı. Tamam kusuruma bakmayın ben yaşlıyım arkadaşlar. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Hafızlık mı ya, yaptınız? Tamam. Şimdi arkadaşlar emin sıfatı önce biraz üzerinde duralım. Güvenilir demek biliyorsunuz. Peygamberimizin sıfatıdır. Evet. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin sıfatı olarak kaç yerde geçiyor? Bakın Araf suresi 18. ayet şu ara 107, 125, 143, 162, 178 ayetlerinde geçiyor. Ve Duhan suresinin 18. ayetinde diğer peygamberlerin de sıfatı olarak geçiyor. Sadece peygamberimizin sıfatı olarak değil. Bir defa emin yani güvenilir olma bütün peygamberlerin... Ee, öne çıkan sıfatlarından bir tanesi peygamberlerde ortak olan beş tane nitelik var bunu sayabilecek var mı arkadaşlar Buyurun Evet Evet tebliğ sizin isminizde Cennet aydın Tamam bu arkadaşlar ismini yazdıklarım arkadaşlar sonradan buraya gelsin bu ee, Arkadaşımız saydı sılk, emanet, fetanet, tevhî, ismet. Bu beş sıfat peygamberlerde ortak bulunan sıfatlardır. Bütün peygamberlerde bu beş sıfat bulunuyor. Bunların en önde geleni, acizane kanaatim arkadaşlar, emanettir. Bir numaralı özellikleridir peygamberlerin. Emanet ne demek? Güvenilir olma demek güvenilir olma. Yani hiçbir peygamberin güvenilirliği ile ilgili o toplumda, içinde yaşadığı toplumda peygamberlik öncesi bir şaibe hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Son derece güvenilir insanlardır. Öze sözü bir bir insana nasıl güvenirsiniz? Şimdi siz onu artık çok detaylarına girmeyeyim ben çünkü gördüğünüz pek çok şeyden bahsedeceğim. Bir insana nasıl güvenirsiniz arkadaşlar? hangi niteliklerinden sonra ne kadar tanıdıktan sonra bir insana güvenirsiniz? İşte her verdiği sözü tutar. Sizi hiçbir konuda kandırmaz. Değil mi? Kandırmayacağını bilirsiniz. Mesela bir devamlı alışveriş yaptığınız bir yer size der ki yok abla bugün o balığı alma, şu balığı al der. Yani o balık biraz eskidir veya işte bu sahneden çıktı. Bak bu denizden geldi der. Yani güvenirsiniz değil mi? Size, size doğruyu söyleyeceğini bilirsiniz. Ama bazen de tam dersi olabilir onu da söyleyeyim size. Bir de bu güvenin şöyle bir meselesi var. Onu da bir cümleyle söyleyip geçeyim. Tahmin ediyorum burada çok farklı dallarda eğitimler yapılıyor. Umarım inşallah bir gün bir psikolog, yetkin bir psikolog hocamız da bu insandaki güven konusunu... Ele alır ve işler veya işlemiştir. E, veya da siz kendiniz çalışmışsınızdır. E, şu kısmı da çok önemli. E, bir insana güvenebilmek her zaman o insanın güvenilir olmasıyla ilgili değildir. Bazen de sizin e, aşırı karamsar ya da güven duygusunu tamamen kaybetmiş biri olmanız hiç kimseye güvenmemenize sebep olur. Yani güven karşılıklı bir şey. Güven bir ilişkide güvenin olması, e, güvendiğimiz kişinin güvenilir olması kadar bizde de güvenme yeteneğinin kaybolmamış olmasıyla alakalıdır. Bunu da eğitimciler temel güven duygusu, çocukta oluşan temel güven duygusuna kadar bağlıyorlar. O da 0-2 yaş arasında oluşuyormuş. Yani küçük yaşta çocuğu olan annelerin bu konuya biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Peki... Arkadaşlar ikincisi arkadaşımız hali arkadaşımız ifade etti Cibril'in sıfatı olarak geçiyor. Niye? Niye Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ın güvenilir bir elçi, güvenilir bir ara, yani vasıtacı olduğunu yani vahyi getiren bu meleğin güvenilirliğini neden sizce vurguluyor? Şuara suresinde, tekvir suresinde geçiyor, iki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü arkadaşlar vahyi o getirdiği için oraya hiçbir şeyin karışmadığından, tertemiz levh-i mahfuzdan alındığı haliyle peygambere ulaştırıldığından en, en ufak bir kuşkumuz olmaması için. Üçüncüyü bilemediniz arkadaşlar. Efendim bilecek misiniz? Evet ama kişilerden bahsediyoruz biz. Arkadaşlar kişiler olarak üçüncüsü bizi aslında en çok ilgilendiren kısmı bir işe memur edilen kişide bulunması gerekiyor emin sıfatı. Arkadaşlar iki da geçiyor bu. Biri bu kopya vermiştim Süleyman kıssasında o tahtı getirmeye talip olan ne diyordu? İnni aleyhi leqaviyyun emin. Ben bu tahtı sana getiririm. O konuda ben çok güçlüyüm ve güvenilir biriyim. Yani bana bu işi teslim ettiğinde gözünü kapat. Rahatlıkla ben o işi yaparım. Bir de bunu yapabilecek kapasitem var diyordu. İkinci kısa bir, bir kısada daha geçiyor. Ee, o da Kasas suresinde. Bu Süleyman Aleyhisselam kıssası Nemit suresinin 39. ayetinde geçiyor. Kasas suresinde 26. ayette. Hazreti Musa şu aybın kızlarıyla tanıştığı bir çeşme başında biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, sonra e, şu aybın kızları babalarına döndüler. Dediler ki babacığım biz çeşmenin başında çok, biriyle tanıştık. Eğer işe almak istiyorsan ona çok güvenebilirsin. Nasıl ifade ettiler bunu? İmne hayra menisse ecatel gaviyyul ebi. Senin... Ücretle tutmak isteyeceğin insanlar içinde en güvenilir ve kuvvetli kişi bu dediler. Yani bu işi en iyi şekilde yapabilecek güvenilir bir kişi dediler. Bunun üzerine babaları onları geri gönderdi, gidin onu çağırın diye biliyorsunuz Hazreti Musa'yı davet etti ve hani Hazreti Musa Şövalye Aleyhisselam'ın damadı olana kadar vardı iş biliyorsunuz. Şimdi bir şey dikkatinizi dikkatinizi çekmiştir. Bu iki e, ifadede de yani Süleyman Aleyhisselam'a tahtı getirecek olan e, cinlerden biri ile e, Hz. Musa'dan bahseden yani güveni, onun güvenilir bir, bu konuda güvenilir bir işçi olabileceğinden bahseden bölümde de emin sıfatı kavi ile birlikte geçiyor <gülüyor> arkadaşlar. kavi sıfatıyla birlikte geçiyor. Kaviy kuvvetli demek. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın esmasındandır aynı zamanda ama burada... Kişi yani yarım, mahlukattan iki kişinin, biri cin, biri insan, ikisinin sıfatı olarak geçiyor. Ee, demek ki arkadaşlar bir konuda güvenilir olmanız sadece ahlaken güvenilir biri olmanız değil, o işi yapma kapasitenizin de olmasıyla ilgili. Yani sizin o işi yapmaya da bir kapasiteniz olması gerekiyor. Yoksa e, hiç unutmuyorum seneler önce... Bir televizyon programında, işte böyle e, siyasi bir program, konunun tartışıldığı bir programdı. E, biz dedi ki, işte, bir siyasi içinde hangi sıfatı ararsınız dedi. Ondan sonra ben bakın vatandaş olarak izlediğim bir şeyi aktarıyorum size. O da dedi ki, güvenilirliği ararım dedi. bir dedi nasıl yani, bir tek güvenilir olması yeter mi dedi. Siz bir, işte bir insanın siyasetçi olması için, yani lider veya yönetici olmasa siyasetle takılmayın. Mesela şirketinize e, idare müdürü arıyorsunuz. Bir idareci, personel müdürü arıyorsunuz. Ne bileyim, insan kaynakları müdürü arıyorsunuz. Güvenilir olması yeter mi o kişinin? Ben şimdi yıllarca ağız verdim arkadaşlar İstanbul'da, 40 yıldan fazla. Zaman zaman birkaç kere böyle cemaate demişimdir. Arkadaşlar beni seviyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Ee, siz tabii sizinle ilişkimiz daha çok yeni. Onlar, ay evet hocam, ha, tabii ki seviyoruz, tabii ki güveniyoruz. Peki diyorum, neden bunca yıldır hiçbiriniz bana şirketlerinde bir yöneticilik teklif etmedi? Bak, gülüyorsunuz. Onlar da gülüyorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü benim ehil olmadığımı, yani o konuda kavir olmadığımı biliyorsunuz beni alıp şirketinize bir birime müdür yaparsanız hep beraber batarız bir ay sonra. Ya da ben çok zeki olup çok küvrak olup işi böyle çok kısa sürede öğrenmem lazım. Yani o programda e, tartışmacılardan biri dedi ki benim babaannem de çok güvenilir biri. Devletin başına getirelim mi? Yani veya işte bir makama bir yere getirelim mi babaanne? Kavi ve emin sıfatlarının bir arada oluşuna dikkatinizi çekiyorum. Sadece ehliyet yetmez arkadaşlar. Güvenilir olmanız şarttır. Ama sadece güvenilir olmak, yani çok iyi ahlaklı olmak da yetmez. O işten anlamanız da gerekir. Bu konuda e, Peygamber Efendimiz'in hayatından sallallahu aleyhi ve sellem beni en çok etkileyen kısım hicret ederken, ...bir müşriki rehber olarak kiralamasıdır. Yani hicret sırasında peygamberimizin hayatı tehlikede... ...başına ödül konmuş şu var ya filmlerde falan hani öyle yani. Başına ödül konmuş büyük bir ödül. Ve bütün iz sürücüler, Arap Yarımadası'nda iz sürücüler çok mahirler çünkü... ...çölde çok kaybolan oluyor... ...onu bulma konusunda özel yetenekli olan... ...mesela Kızıldeleniler'de de çok vardır... ...o... E, ...İz sürücüler peygamberimizin peşine düşüyor... ...böyle bir ortamda... ...peygamber efendimiz arkadaşlar... ...bir müşrik rehber kiralıyor... ...niye? Niye bir Müslüman mesela niye... ...hani bir sürü sahabesinden hicrete kadar... ...kaç tane sahabesi oldu peygamberimizin... ...yani niye onlardan birini kiralamıyor? Çünkü arkadaşlar bu adam... Bütün tali yolları çok iyi biliyor. Ana yoldan giderlerse yakalanırlar. Bütün tali yolları çok iyi biliyor ve çok sır tutuyor. Yani hem işini renkli hem güvenilir. Dolayısıyla onu istihdam ediyor. Elhasıl buradan da bayağı bir şey öğrenmişizdir umarım. Kimin için arkadaşlar? Kendimiz için. Kendimiz için. Yani bir işe talipsek o iş için biz kavi biriyiz. ...ve güvenilir birimeyiz. Bir de dinin kaynaklarına güven duyuyor musunuz? Ya yani Kur'an böyle diyor ama... ...diyor musunuz? İşte Buhari'de ve Müslüm'de geçiyormuş bu hadis ama... ...diyenlerle dolu şu anda ortalık arkadaşlar. Diyor musunuz yani? Güven duyabiliyor musunuz o kaynaklara? Ee, tabii bu bir bahsi diğer... ...onu geçiyorum. Yani arkadaşlar... Bizim listemizdeki birinci sıfatı böyle kısaca görmüş olduk. Bana sorsanız arkadaşlar bir müminde şimdi birazdan mümine geçeceğiz. Ne sıfatlar var ne sıfatlar müminlerin karakter özelliklerini anlatan. Bütün bu karakter özellikleri içerisinde bir müminde bir numaralı özellik olarak neyi bulmak istersiniz diye sorsanız... Ben güvenilir olmayı seçerim arkadaşlar. Çünkü siz başka seçebilirsiniz. Şu anda ama beni dinlediğiniz için mecburen benim seçimimi dinliyorsunuz. Siz de oturun çalışın. Kendiniz başka bir şey tespit ederseniz paylaşın bizimle. Benim tespitlerimi dinlemek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü niye? Ben çalıştım konuyu. <gülüyor> Siz de beni dinlemeyi seçtiniz. Bakın bu böyledir. Çocuğun biri demiş ki babasına, her akşam masal okuyormuş babası. Masalda da sürekli aslan tavşanı yiyormuş masalları. Çocuk masalları bazen çok şiddet doludur arkadaşlar. Ama bence hayata hazırladıkları için. Onları tamamen şiddetten arındırmayı da bu arada yani ben çok gerçekçi bulmuyorum. Neyse. Ee, gene de pedagoji ne diyorsa onu siz dikkate alın. Bu konuda bak bu konuda kavi değilim. <gülüyor> yani sadece fikrimi söylüyorum kürsüyü ele geçirmişken. Ee, şimdi çocuk diyor ki baba neden hep tavşanlar aslanları yiyor diyor. Hikaye <gülüyor> tersi. Neden hep aslanlar tavşanları yiyor diyor. Babası diyor ki yavrum diyor bu masalları diyor aslanlar yazdığı sürece tavşanlar yenecek diyor. Dolayısıyla hani beni dinlediğiniz için müminin öne çıkan vasfı bence güvenilir olmaktır. Çünkü arkadaşlar ayetlerde şu kadar kez geçtiği için falan değil. Çünkü mümin kelimesi em kelimesinden türemiştir. Yani emniyet, yani güvenilir olmakta. Güvenilen mümin hem güvenen hem güvenilen olduğu için mümin olarak nitelendiriliyor. Neye güvendiğimiz için biz mümin oluyoruz? İşte yukarıda saydıklarımıza Cebrail'e, Cebrail'in getirdiği vahye ve o vahye bize anlatan peygamberlere güvendiğimiz için biz iman ediyoruz. Bakın dikkat edin, iman da emine kökünden yani güvenme kökünden. İman etmek aslında güvenmek demek sözlük anlamı. Yani siz... E ve biz, biz müminler neye güveniyoruz arkadaşlar? Cebrail'e güveniyoruz, peygamberlere güveniyoruz. Diyeceksiniz ki Allah'a güveniyoruz, niye söylemediniz? Zaten Allah'a güvenmiyorsan Cebrail ve peygamber zaten yani Allah'a inanmayan biri için bunların hiçbiri yok zaten. Ama arkadaşlar bize Allah'ı kim tanıttı? Bize bu söz Allah'ın sözüdür kim dedi? Peygamber dedi arkadaşlar. Eğer sizin, bak bu konuda çocuklarımıza vereceğimiz eğitimde peygamberli tanıtmanın, peygamberin ahlakını, hayatını, bütün işte öğretisini tanıtmanın, dini öğretmenin bir, bir numaralı konusu olduğu kanaatindeyim ben. Yani siyer ve şemail bilgisi dini eğitimin temelini oluşturur arkadaşlar. Çünkü elimdeki bu kitabın, Allah'ın sözü olduğunu, bu Kur'an-ı Kerim, bunun Allah'ın sözü olduğunu bana kim söyledi? Peygamber söyledi arkadaşlar. Ben peygambere güvenmiyorsam, bakın ne oldu? Peygamber e, peygamberden bize kadar gelen bilginin güvenilirliğini sorguladılar. Televizyonlarda, makalelerde, tartışma programlarında, sosyal mec mecralarda sorguladılar. Zannettiler ki bu yani iyi niyetliyseler eğer şöyle düşündüler. İnsanlar saf ve hiç e, bir şek taşımayan bilgiye dayandırsınlar dini bilgilerini. Yani bunu hedeflediler. Sonucu ne oldu arkadaşlar? Sonuç dinden uzaklaşma oldu. Niye? Çünkü bugün siz Buhari'den şüphe duyarsanız, yarın da bu elinizdeki kitabın Kur'an olduğunu size söyleyenin peygamber olduğundan şüphe duyacaksınız. Ondan şüphe duyacaksınız. Neyse konum o değil. Elhasıl iman etmek demek, güvenmek demektir. Kime güveniyoruz biz? Peygambere güveniyoruz arkadaşlar. Peygambere güveniyoruz, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu o söyledi çünkü bize. O söyledi. Allah'ın benden ne istediğini o söyledi. Benim bu hayatımın, tercihlerimin sonunun ne olacağını, yani ahireti bana kim anlattı? Peygamber anlattı. Tabii ki Allah anlattı. Yanlış anlaşılmasın. Yani peygamberi Allah'ın önüne geçirmiyorum. Elbette yani Rabbimden gelen bilgi, Allah'ın sözü olduğu için güveniyorum ama bunun Allah'ın sözü olduğunu kim söyledi? Anlatabildim mi? Bu yüzden dikkat ederseniz arkadaşlar birazdan mücrim vasfını anlatırken de göreceğiz. Dikkat ederseniz e, Kur'an-ı Kerim'de işte helakle cezalandırılan, çok şiddetli ifadelerle eleştirilen kafirler, mücrimler, işte müşrikler e, hep ni, neyle eleştirilmişlerdir? Peygamberleriyle alay ettiler, peygamberlerini tahkir ettiler, peygamberlerine iman etmediler, peygamberlerine zorbalık yaptılar, kimini öldürdüler, kimine eziyet ettiler, işken ayetlerden alıntılar yapıyorum. Yani bütün o Cenab-ı Hak'tan gelen şiddetli, dünyeli ve uhrevi cezanın sebebi insanların peygamberlerine karşı tutumlarıdır. Çünkü arkadaşlar peygambere duyduğumuz, Saygı, güven, onun Allah'ın ilçisi olarak seçilmiş olmasındandır. Yoksa size soruyorum, size soruyorum, çok samimi soruyorum arkadaşlar ama bu ödül, ödüllü soru değil, genel bir soru. Size soruyorum, Allah Teala arkadaşlar, son peygamber olarak miladi işte 571 yılında civarında Mekke'de doğan falan kabileden, Kureş Haşim uğulları soyundan gelen, Muhammed bin Abdullah'ı değil de değil de bir Japon'u ne bileyim bir Farisi'yi bir Türk'ü bir başka milletten birini seçseydi son peygamber olarak siz bütün üstün ahlaki niteliklerine rağmen Muhammed bin Abdullah'ı tanıyacak mıydınız? Tanımayacaktık arkadaşlar. Biz, biz peygamberimizi niye seviyoruz bu kadar? Diyorlar ki işte şöyle ahlaklı olduğu için yanlış. Allah onu seçtiği için. Çünkü bizim ona olan sevgimiz aslında Allah'a olan sevgimizdir. Ona olan bağlılığımız Allah'a bağlılığımızdır. Alemlerin Rabbi o seçtiği için. O bize onu örnek olarak gösterdiği için, o onu son peygamber olarak hazırladığı için. Bilmem anlatabildim mi burayı? Burası çok önemli arkadaşlar. Yani biz e, peygamberi haşa asla e, yüce yaratıcımızın mevkinde görmüyoruz. O da bizi böyle bir şeyden tenzih ederdi. Zaten buna bilmeyen e, de pek çok sözleri var. En hasıl arkadaşlar mümin demek, iman eden demektir. İman eden demek de güvenen demektir. Mümin neye güvendiği için mümin oluyor? Peygamber'e ve peygamberin Allah'tan getirdiklerine güvendiği için. Şimdi bunun bir e, çok somut bir örneği var. Müsaadenizle bunu belki 50 kere anlattım ama siz lütfen ilk defa duyuyormuşsunuz gibi yapın. Hani nezaketen e, arkadaşlar. E, başka bir örnek bulamıyorum bu kadar etkileyici. Peygamber Efendimiz ben Allah'ın son elçisi olarak görevlendirildim. Bana iman eder misin? Son peygamber olduğuma, peygamberliğime iman eder misin diye ilk Müslümanlara teklif ettiğinde Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali o ilk Müslümanlar ya. Yani. Hadi ilk 20, ilk 50 fark etmez kişiye. Peygamberimiz teklif ettiğinde ortada Kur'an var mıydı? Yani insanlar neye inandılar arkadaşlar? Neye inandılar? Siz kendinizi hayal edin, empati yapın. Sen şeysin, Ebubekirsin, Hatice'sin. Geliyor Hz. Muhammed diyor ki bir de Hatice'nin yerine koyun kendinizi arkadaşlar. Adam işi gücü bırakmış dağlarda dolaşıyor, mağaralarda. Bir birkaç yıl süreyle yani böyle bir ay bir mağarada kalıyor, eve geliyor, birkaç gün tekrar gidiyor falan. ...böyle efendim metafizik kaygı yaşıyor, yani böyle bir şey yaşıyor ve sürecin sonunda geliyor diyor ki... E, ...ben meleği gördüm, bana sen Allah'ın Resulüsün dedi, diyor. Siz onu kabul ederken, Kur'an ben bir Kur'an'ı hele okuyayım, bakayım gerçekten Allah'ın sözü olabilir mi? Bu. Bakalım gerçekten sen doğru söylüyor musun? Ya da ben sana inandığımda beni ne bekliyor? Belki de bir ayet gelecek hepinizi öldürün kendinizi diyecek. Tevrat'ta olmuş mesela. Yani böyle, ne yapacağım ya yani? belki de yapamayacağım ayetler gelecek. Ben önce bir göreyim beni ne bekliyor? Sana iman edersem bugün işte çok akıllı tırnak içinde insanlar böyle diyor ya. Yani. Bir, bir iş teklifi yapıyorsunuz, peki burada beni, bana ne sorumluluk düşüyor diyor. Bana ne düşüyor diyor. E, doğru yani, iş teklifi böyle yapılır. Ama yani, o ilk inananlar, arkadaşlar, Kur'an'a mı iman ettiler, peygamberin şahsına mı? Peygamberin şahsına iman ettiler. Hz. Hatice ne dedi biliyorsunuz. Sen, e, hiç korkma. Çünkü peygamberimiz kendinden bile şüphe etti. Acaba ben, ...aklımı mı yitiriyorum diye... ...hiç korkma, Rabbin seni asla utandırmaz... ...çünkü sen şöylesin, şöylesin, şöylesin diye onun ahlaki niteliklerini saydı. Bence burası da çok öğreticidir. Yani e, gittiğin yolda Allah'ın seni mahcup etmemesi çok riskli bir yol. Çok riskli bir yol. Oradan yani Allah'ın bakıyla çıkabilmek neye bağlıymış arkadaşlar... ...senin ahlaki niteliklerine, senin karakterine, ahlakına bağlıymış. İşte arkadaşlar müminler e, peygamberin zatına, şahsına asla yalan söyleme. O yüzden 40 yaşında geliyor peygamber. Mesela çocuk peygamber yok. Çocuk, daha çocukken peygamber olarak seçilen var. Ama peygamberlik görevi yetişkin olduktan sonra geliyor. Yani onun artık ahlakı, karakteri o ve o toplum tarafından tanınıyor. Şimdi arkadaşlar müminlerin ne kadar değerli, yani mümin olmanın insana nasıl bir değer kattığını anlatan bir bölüm var. Bakara suresinde biz bugün bu yaklaşımı büyük ölçüde kaybettik arkadaşlar müminler olarak. Çok büyük ölçüde kaybettik. Diyor ki ayet kimlerle evlenilebileceğini anlatıyor. Bakara 221'de mümin bir köle senin hoşuna gidecek diğer birçok vasfı olan ama mümin olmayan birinden senin için daha hayırlıdır evlenmek için. Bu ne demek arkadaşlar? <gülüyor> kaybettik bunu. Ben de dahil kaybettiniz demiyorum. Ben sizden kendimi hiçbir zaman ayrı düşünmüyorum. Dünyayı nasıl bilirsin kendin gibi demişler. Arkadaşlar şimdi sizin göz bebeğiniz gibi yetiştirdiğiniz şöyle kaliteli, şöyle ee, siz söyleyin ne deniyor ona? Kariyerli kızınıza bir işçi ama çok mümin, çok ahlaklı biri talip olduğunda arkadaşlar evinize bile gelemez. ya yani kabul bile etmezsiniz görüşmeyi. Yani denk değil falan. Anlatabiliyor muyum? Ama ayet imanın yani Cenab-ı Hak katında imanın nasıl bir değer kattığını gösteriyor. Yaşadığımız hiçbir sorun arkadaşlar boşuna değildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ben bundan yanayım. Bu hep tartışmaya açık bir konudur. İnsanlar da bu konuda çok sorular sorarlar. Lütfen siz sormayın arkadaşlar, çok vakit gitmesin. Ben bir de buradan geri döneceğim. Yani müthiş bir şey var kafamda. Yani buraya gelmek benim için böyle başka bir şey gitmek gibi bir şey. Aşarım onda inşallah zamanla. Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim birkaç yerde diyor ki başınıza gelenler ellerinizle kazandıklarınız yüzünden. Mesela bu cehennemi anlatırken de var. Mesela cenneti anlatırken de var. Siz buraya diyor, e, kendi elinizle kazandıklarınızla buraya geldiniz. Yani kendi yaptıklarınızın sonucu olarak buraya Mesela melekler, müminleri cennette karşılarken, e, selamun aleyküm bima sabartu Sabırlı olduğunuz için selamun aleyküm size. Hoş geldiniz. Yani buraya neyle girdiniz? sabır vasfınızla girdiniz diyor. Yani bizde ise nasıl bir şey var arkadaşlar? Allah bize bir e, meziyet, bir muvaffakiyet, hayatta bir başarı, güzel bir mevki filan nasip ettiyse onu ben çatır çatır kazandım. Allah vergisi hiç demiyoruz yani. Ama başıma bir kötülük geldiyse imtihan. Ben bir şey yapmadım Allah beni imtihan ediyor. Yani arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? İyilikleri ben kazanıyorum, kötülükleri ise Allah'tan demektir. Bunun müşriklerin yaklaşımından hiçbir farkı yoktur. Bu konuda müşrikler de böyle düşünüyorlar arkadaşlar. Daha Firavun döneminde bile Hz. Musa'ya böyle demişler. Kur'an'ı bilenler bilir. İşte senin uğursuzluğun bu başımıza gelen şeyler demişler. Sen burada yaşadığın için senin yüzünden uğursuzluk geliyor bize demişler. Yani biz bunu hak ediyoruz demiyorlar. Evet, e, dolayısıyla biz işte bu bir insanı ölçüp biçerken bir insana kalbimizde veya zihnimizde bir yer vereceğimiz zaman onun imanını, nazar dikkate hiç almamak başka niteliklerini varsa veya yoksa işte ona göre onu değerlendirmek noktasında çok çuvalladığımızı düşünüyorum. Çok özellik var ama ben en öne çıkanları söyleyeceğim arkadaşlar. Bir soru geliyor şimdi. Sizce, sizce ama biraz şey, şey bir soru, tuzaklı bir soru yani bunları bilmiyorum diye hiç üzülmeyin bilmediğiniz zaman arkadaşlar. Çünkü böyle soru olmaz yani. Ben kendi sorduğum soruyu baştan şey yapayım yani, kötüleyim. Ee, ama yani ne yapalım işte biz de bugün böyle bir usul deniyoruz. Soru şu. Cenab-ı Hak arkadaşlar... ...müminlere... ...dünyalık vaat ediyor mu? Kur'an-ı Kerim'de sizce? Dünyalık. Dünyalık ne vaat ediyor mesela? Evet, nerede? Artık çok abarttım. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok abarttım. isminizle ne? Sevde. Sevde. Ataç. Evet arkadaşlar, Cenab-ı Hak müminlere... Dünyada hoş bir hayat, nezih, seçkin bir hayat vaat ediyor. Birinde ben söyleyeyim arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ben bana sorulsaydı bilemezdim. Yani yok, dünyalık vaat etmiyor falan derdim. İyi bir Kur'an okuyucusu arkadaşımız. Nahl suresi 97. ayet. Ama bunu bilemedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Rahmet Suresi 97. ayette arkadaşlar diyor ki bakın şöyle ayetin metnini bulayım. <gülüyor> Men amile salihan min zekrin ev unsa ve huwa Mümin olmak kaydıyla, müminlerden olmak kaydıyla kadın olsun erkek olsun kim salih amel işlerse güzel bir hayat yaşarsın, güzel ameller yaparsa ''Fele nuhiyennehu'' Arkadaşlar, Arapça bilenler iki tane tekitle te Cenab-ı Hak teki te diyor. Biri baştaki le, diğeri sondaki şevdelilun. Yani hiç kuşkunuz olmasın. Zerre kadar teveddüt etmeyin ki size söz veriyoruz, diyor Cenab-ı Hak veriyoruz. Çünkü listikasını kullanıyor. ''Fele nuhiyennehu hayaten dayibe'' Biz ona ...tayyip bir hayat masayı vereceğiz. Hoş, nezih, yani helal falan değil, kolay, yani çok çok zevkli, çok güzel bir hayat biz ona yaşatacağız diyor. وَلَنَكْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O amelleri sebebiyle, gördünüz mü arkadaşlar, bu bir ayrıcalık değil. Yani bunu müminler hak ediyorlar, neyle hak ed kazanıyorlar... Hak ediyorlar, düzeltiyorum Kazanıyorlar. Neyle kazanıyorlar arkadaşlar? Ameli Salih'le. Ameli Salih nedir? Şimdi burada kritik kavram bu olmuş oluyor. Ameli Salih nedir arkadaşlar? Bu Ameli Salih'i güzel iş, doğru iş falan diye çeviriyorlar. Adizane benim kanaatim. Çünkü güzel iş var. Mafyaya göre güzel iş başka? Temiz, temiz iş. Mesela mafile maf maf maf dese ki, temiz iş. Hani bu ne yani? Değil mi? Sana göre var, bana göre var. Terziye göre başka temiz iş. Değil mi arkadaşlar? Güzel iş. Yani Allah'ın güzel dediği. amel salim, Allah'ın güzel dediği amel arkadaşlar. İşte bu bazen e, malından vazgeçmek, canından vazgeçmek. Bazen nefsini terbiye etmek için işte ona sınırlar koymak ee, ne bileyim mesela Ramazan Şerifi yeni bitirdik ee, bir, çok etkilendim ondan Ramazan'da bir hanım anlattı ee, çocuğu demiş ki anne biz niye oruç tutuyoruz yani niye Allah oruç tutmayı emretti ee, hanım da demiş ki oğlum işte açların halinden anlayalım diye gördünüz mü bak biz var ya hikmet uyduruyoruz arkadaşlar <gülüyor> uyduruyoruz açların halinden anlayın diye size orucu emrettik diye bir ayet var mı Ayetin hikmeti, şey orucun hikmeti ayette nasıl geçiyor arkadaşlar? Ya eyyühdin aamenu kutbe alaikunu sıyam kema kutbe ala min kabdikum la allem orucun hikmeti takvaya ulaşmanız içindir. <gülüyor> Çocuk demiş ki, bayıldım bu çocuğa, o çocuğa dua edelim böyle çocuklara arkadaşlar. Bu aklını, bu keskin düşüncesini hep hayra kullansın. Tamam da demiş, onu bir günde de anlardık. Niye 30 gün demiş? Onu bir günde de anlardık yani, fakir fukaranın, açların halini. Neden 30 gün? İşte arkadaşlar, salih amel Allah'ın salih dediğidir. Hakikaten, ee, bu kadar insanın huzurunda itiraf edersem Cenab-ı Hak beni belki affetmez, diyor. o yüzden yani bazı hatalarınızı hiç açıklamayın. Mesela oruç bana da duanızı beklemek bekliyorum o niyetle söylüyorum. Bana da zor gelen bir ibadettir arkadaşlar. Hepimize zevk kolaylaştırsın, zevkle zevk alacak hale getirsin hepimize. Şimdi e, 30 gün hakikaten yani fazla. Yani senenin 12'de biri. <gülüyor> yani az değil arkadaşlar, sizce az mı 30 gün? Bazıları diyor ki, ah ah geçti gitti mübarek günler, bak şurada bir hafta kalmış diyor. Ben diyorum ki, ay bir hafta daha var diyor. Yani, siz ama e, çoğunuz da benim gibisiniz de dile getirmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben böyle düşündüğüm halde veyahut da benim nefsim, nefsim, Böyle istediği halde yani sınırsız yiyelim içelim hiçbir sınır olmasın. Nefsimiz böyle istediği halde Allah'a teslim olduğumuz için, Allah'tan razı olduğumuz için hiç şikayet etmeden, sevine sevine biz bu ibadeti yapıyorsak işte bu bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Takvaya götürüyor takvaya götürüyor. amel salih budur. amel salih Allah'ın güzel bulduğu, doğru bulduğu, sana güzel olduğunu söylediği senin için hayırlı olduğunu söylediği işlerdir. Kim bunu yaparsa dünyada güzel bir hayat allah Teala ona nasip edecek. Ahirette de o amellerinin karşılığını onlara velenek isteyenlerim. Mükafatlandıracağız onları diyor. Ahirette de ayrıca mükafatlandıracak. Peki hoş bir hayat. Şimdi bu konumun dışına çıkıyorum. Epeydir yani bir 10 dakikadır konumun dışındayım zaten. Konumun dışındayız. Hoş bir hayat. Hayaten ayyibeten. Nasıl bir hayattır? Hoş bir hayat arkadaşlar. Lüks bir hayat mıdır? Yani hoş, e, ama bak bir şey, e, hocanın hoşuna gidecek cevapları vermeyin lütfen. Kendinizin gerçekten siz mesela, ya ben çok hoş bir hayat yaşıyorum dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Hayatın araçlarını mı, kullandığınız araçları mı? Neyi kastediyorsunuz arkadaşlar? Yani herkese göre bu değişir. Bunun üzerinde düşünmenizi size tavsiye ediyorum. O yüzden şöyle demeyin. Ya Allah müminlere, ameli salih sahibi müminlere hoş bir hayat vaat ediyor ama e İslam dünyasına da bakıyorsun hep fakir fukara, garip gure Yani Müslüman dindarlara bakıyorsun hep böyle şey bir hayat, böyle kıt kanaat bir hayat falan. İşte e, bir arkadaşım öyle demişti. Yani çok zenginseniz de Müslüman olunca sınırlanıyorsunuz. Yani dedi ki ben demiştim ki varlıklı bir arkadaşımdı. Dedim ki ya biraz böyle hani sizin kendi camianızla görüşseniz hani onlar da böyle sizden ibret alsalar falan. Dedi ki onlar bana nasıl bakarlar biliyor musun? Bu servetin içinde yazık kafasını kapatmış oturuyor herhalde bir problemi var. Yani. Müslüman hayatı dışarıdan bakıldığında böyle görünüyor. Ama Allah'ta hoş bir hayat yaşatacağım diyor. İşte bu hoş hayat konusunda arkadaşlar zihnimizin e, yeniden başlatmaya, restart mı deniyor yani düzeltmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Hoş hayattan kasıt nedir? Mesela aklıma gelenleri söyleyeyim. Kimseye muhtaç değilsin. Kimseye muhtaç değilsin. Evet. ...bariz bir huzursuzluğun yok. İlla dünya imtihandır. İmtihan bitmez ama... ...hani böyle... ...yüz kızartıcı suçlar veya ne bileyim... ...başka şey böyle olağanüstü krizler... ...falan hani yaşamıyorsun. Ne bileyim. Sağlıklısın. İbadetin... ...böyle hayatın o kadar... ...güzel bir şey kurmuşsun ki yani... ...ibadetini çok kolay yapıyorsun. Namazını çok kolay kılıyorsun. İşte... Anlatabildim mi mesela? Helalinden para kazanıyorsun, çoluk çocuğun filan hani. Peki böyle düşünce, benim dediğim, düşüncem doğruysa, hoş hayattan kazık buysa o zaman Eyüp Aleyhisselam hiç hoş bir hayat yaşamadı. Yakup Aleyhisselam hiç hoş bir hayat yaşamadı. Değil mi bak ne oldu şimdi benim anlattığım da güme gitti. Kimi evladıyla imtihan oldu, kimi hastalıkla imtihan oldu. Yani bu hoş hayat, yani Cenab-ı Hak hayaten, dayyip ne kastediyor? Onu çalışmayı, ben de kendim de çalışayım, siz de çalışın. Nedir yani o Allah'ın vaat ettiği hoş hayat? Belki de biz o hoş hayatın arkadaşlar tam ortasında şahane bir hayat yaşıyoruz ama farkında değiliz. Niye? Çünkü bizim şahane hayat konusundaki kafamızdaki... Tanımlar farklı olduğu içindir belki. Böylece şükrümüzün de artmasına vesile olur. Allah ve şey, Müminlerin bir başka karakteri arkadaşlar Ahzab suresinde 36. ayet ve Nur suresi 51. ayette geçiyor. Müminlerin bir başka karakteri Allah ve Resulünün hükmünün üzerine söz söylemezler. Allah ve Resulünün hükmünün üzerine söz söylemezler. Yani bir konuda ayet varsa, bir konuda açık bir peygamber hükmü varsa eyvallah, Allah böyle buyurduysa başımın üstünde derler. Mesela ben geçen de bir derste arkadaşlar, burada girmeyeceğim, miras meselesine, İslam'ın miras konusuna bakışına rastladım, şey anlattım, konumuz oraya geldi. Ben miras hukukunu hiç bilmem yani. Sadece İslamın şu işte erkeğe iki kadına bir falan hani bu neden filan işte onu İslam ne öngördü de bunu böyle yaptı. Hani bugün ne olacak? Biraz böyle birazcık anlattım konumuz bu değil hiç sormayın girmeyeceğim yani. Arkadaşlar bütün şeyler tamam hocam da hocam böyle söylüyorsunuz da evet hocam öyle diyor ayet ama gelen bütün sorular neredeyse böyleydi arkadaşlar. Yani şunu diyebilen çok az, evet hele hele bu devirde erkekler ailelerine karşı sorumluluklarını bırak yani kuzeninin sorumluluğunu, kız kardeşinin sorumluluğunu, kendi evinin sorumluluğunu üstlenmiyor. Yani çünkü erkeğe neden iki pay veriliyor? Kadınların sorumluluğunu üstleneceği için. Bütün hayat boyu, bütün o kardeşlerinden o sorumlu yani. Ee, efendim, dolayısıyla ben mağdur oluyorum. Olsun, olsan bile Allah böyle buyurmuş diyen çok az arkadaşlar. Yani biraz burada bizim Allah ve Resulünün hükmünün üzerine söz söylemememiz bu seviyede bir imanımızın olup olmadığı ne zaman belli olur? Bizim menfaatlerimizle çatışan bir ayet ya da hadisle karşılaştığımız zaman veya dini bir hükümle karşılaştığımız zaman belli olur arkadaşlar. Şimdi bir bölüm var Kur'an-ı Kerim'de. Biraz gene kazık bir soru geliyor arkadaşlar. Kur'an'la meşgul olanlar bilineceklerdir ama. Ee, işte bunlar gerçek müminlerdir diye bitiyor ayet. Ulaike humul mu'minune hakkâ. İşte bunlar mümin hafızların avantajı olsun ama yani. Olsun tabii. Yani onlar da ömürlerini Arkadaşlar gece hafızlık var ya ömür boyu süren bir kariyer öyle bitirdim falan diye bir şey yok yani böyle bir şey aramızda varlarsa onların avantajı olsun yani işte bunlar müminlerdir diyebilirdi Hak. biz ona da eyvallah derdik değil mi işte bunlar müminlerdir tarif ediyor ediyor işte bunlar müminlerdir bu bile çok çarpıcıyken bir de bunu hakkı diye bitiriyor işte bunlar Hakiki müminlerdir diyor. Nerede geçiyor bu arkadaşlar? <gülüyor> Kim ama el kaldırdınız mı? Evet. Siz mi dediniz? <gülüyor> Enfal suresi. İsminiz ne? Ne? Mürvet. <gülüyor> <Nurevet. Nurevet>. Soyanınız? <gülüyor> tamam böyle bir anladığımı yazıyorum şuraya. Peki. Arkadaşlar, evet. Enfal suresinde iki ve üçüncü ayetler arkadaşlar. Bir de maide de geçiyormuş. Oraya da bakacağız. Önce şu Enfal suresindekine bir bakalım. Ne diyor cenab Ne sıfatlar sayılıyor? Şimdi bakın arkadaşlar. İnnemel mu'minûner lezîne, Seyirizu billah, İnnemel mu'minûner lezîne, İllâ Bir, <cultural validationstr donc> bir Allah anıldığında kalpleri titrer. Ve idâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda zâdetun imanı, ikinci nitelik, imanları artar. Yani Allah'ın ayetleri okunduğunda içi sıkılanlar var bir de. Onlar kim? Ha, ama işte bir kişi söyleseydi onu da ismini yazacaktım <gülüyor> El kaldırmazsanız gidiyor ödüller arkadaşlar. Allah'ın ayetlerinde okunduğunda kendisine bir ayet okunduğunda birinin içi sıkılıyorsa o münafıklık alametidir arkadaşlar. Münafıktır demeyin kimseye. Münafıklık alametidir. Ee, Ve alâ rabbihim yetevekkelun. Bir ayette üç tane nitelik sayıldı. Allah anıldığında kalpleri titrer ayetler okunduğunda imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Ha, bu iki şeyin arkasından tevekkül geldiğine göre demek ki bu iki şey biraz böyle bizim kendimize güvenerek yapamayacağımız bir şey. Biraz bizi zorlayacak şeyler bunlar. Hele ikincisi, yani Allah'ın ayeti okundu mesela arkadaşlar, mesela siz bugün İslam dünyasındaki Müslümanların bunu içinde biz de varız değil mi? Ben de varım yani. Hepimiz varız. İslam dünyasındaki Müslümanların Kur'an'daki cihatla ilgili ayetleri ciddiye alarak, imanları artarak okudukları kanaatinde misiniz yani? Yani. Ha şunu demiyorum, yani böyle tribünleri titretmek falan istediğim için böyle konuşmuyorum arkadaşlar. Şunu demiyorum. Yani hadi bakalım Cihad öyle değil ama... Cihadın bize düşen tarafları var. Mesela diyor ki hocam diyor arkadaşlarımız yani bizim kendi bizim gibi bizim gibi insanlar bizler yani tamam da hocam diyor işte boykot yapacağız da diyor yani şu da mı şu konuda da mı Söylemeyeyim ben detaylarını ben de dahil buna yani bir onu yapacağız. Fakirleştirmeyecek, çaresiz bırakmayacak, ne bileyim yani onu almazsak hayatımız mahvolmayacak. Yani hiç olmazsa diyorum odaklı boykot yapın. Odaklı boykot yani 30 tane şeyi boykot edemiyorsan bari 5 tanesini boykot et. Sembolik anlamı olan markaları hiç olmasa yani açıklayan İsrail'i desteklediğini bu savaşların İsrail'in yanında yer aldığını açıklayan markaları de, ve bunların hepsinin alternatifleri var. Hayatın sönmeyecek yani ne bileyim e, gıdasız kalmayacaksın falan işte anlatabilir mi arkadaşlar yani e, Rab, nasıl diyeyim? Allah'ın ayetleri sana okunduğu zaman cihat ayeti, savaş ayeti, birazdan Allah dostları konusunda çarpıcı şeyler göreceğiz. Vakit kalırsa tabii oğlum da yolunda, ben de bilemiyorum. Efendim, e, kalbin yani kalbin sapasağlam Allah böyle söylüyorsa böyledir diyen diyebilmesi için insana tevekkül lazım demek ki. O yüzden, o yüzden. üçüncü vesil olarak Tevekkül zikrediliyor. Şimdi bir ayet var, birkaç ayet, birkaç yerde geçiyor. Bir ayet ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar cihad edin bile değil arkadaşlar. Gatilu ifadesi geliyor, savaş. Cihad, hani cihatta cehd vardır, gayret vardır, işte da cihattır falan. Ama gatilu savaştır. Nerede? Kıtal. Kıtal suresi var Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim böyle çok hani bir yanağını vururlarsa öbür yanağını çevir kitabı değildir. Biz Kur'an'ın her yerini ciddi alsak var ya arkadaşlar, ne uyku uyuyabiliriz ne yemek yiyebiliriz. Çünkü şu yaşadığımız hayat çok az örtüşüyor düşüyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz işte ahir zaman ümmetiyiz, işte ben bir ferdim elimden bu kadarı geliyor falan diye kendimizi ee, şey yapıyoruz e, kandırmak demeyeyim de teselli ediyoruz. O teselliye de ihtiyacımız var çünkü. İhtiyacımız var. Ben yani e, çok şey ümitsiz bırakmak istemiyorum. Ne kendimi ne başkalarını. Ee, bu ayet indiğinde yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın ayeti indiğinde sahabe ne demiş peygamberimize biliyor musunuz arkadaşlar? Ama bunlar işte Hendek Savaşı'nda karınlarını açtıktan taş bağlayan korkudan hendek kazan. Öyle değil mi? Yani o borgu gelirse Medine'ye gibi verirse ne olur halimiz diye hendek kazan insanlar mesela. Diyorlar ki ya Resulallah bütün dünyayı Müslüman yapınca ne yapacağız? Yani bu ayetin rüyü tamam diyor eyvallah Allah böyle söylüyorsa yapacağız. Sonra ne yapacağız peki? Sonra ne yapacağız? Yani hiç ya ben bunu nasıl yaparım? Ben daha Medine'de hani böyle yaşıyorum falan demiyorlar. İşte onun için önce imanın artması lazım. <gülüyor> Ama bunun olması için de tevekkül lazım. Devam ediyor. Elle mine yurduyumule salate bu sayılanlar arasındaki irtibatı unutmayın arkadaşlar. Ya daha beş vakit namazı kılamıyor Müslüman. Nasıl cihad edecek? Nasıl kıcal edecek? Ardından nasıl boykot edecek yani? Daha nefsine hakim olup da beş vakit namazı kılamıyor. Size soruyorum. Cevap vermeyin. Bunlara retorik sorular denir. Yani hitabet gereği sorulan sorulardır. Cevap istemiyorum arkadaşlar. Sizce bütün başı kapalılar namaz kılıyor Bak cevap vermeyin dedim. Kılmıyor, kılmıyor arkadaşlar. En iyi ihtimalle yarısı. En iyi ihtimalle ben yarısı diyordum. Şimdi onu da revize etmem lazım. Üçte biri falan kılıyor. Geçen de bir yerdeydim, isim söylemeyeyim. Tamamı ilahiyat mezunları arkadaşlar. Dedim ki ilahiyat mezunlarının bence yarısı namaz kılmıyor dedim. Hayır hocam siz de haksızlık ediyorsunuz diyen kimse çıkmadı. Evet, evet. Yani fark etmez ki ha ilahiyet miyiz mu, siz. Siz, yani Müslümanlık açısından bir fark yok. O sadece onu tahsil etmiş. Yani itikadi, insan ilahiyatı okuyunca imanı daha fazla olur diye bir şey yok. kafası daha çok karışan da var. Elbette arkadaşlar, namazla bu yukarıda saydıklarınız arasında da bir ilişki var. Bunlar boşuna peşe zikredilmiyor. Ve min ma razaknâhum Ve beşinci şart arkadaşlar infak ederler. İşte altıncı şart oldu. Yani altıncı nitelik oldu yani. Bir, Allah anıldığında kalpleri titrer. İki, ayetleri dinledikçe imanları artar. Üç, Allah'a tevekkül ederler. Dört, namaz kılarlar. Beş, evet beş, infak ederler. Sonra işte bu beş şart. <gülüyor> onlar gerçek müminlerdir. Hakiki müminler bunlardır. Lehum derecatu inda Allah katında onlara çok yüksek dereceler var ve mağfiratun ve rizqun kerim bir bağışlanma var ve kerim bir rızık var Allah katında onlara diyor. Rabbimiz. Bir de Maide suresinde 55. ayet-i kerime de geçiyormuş. Ben de şimdi merak ettim. Onu tespit ettikten sonra bir daha dönüp bakmamıştım. Ee, o neymiş arkadaşlar? O da şöyle... İnna ma veli yukumullahu ve rasuluhu e, ve ladin aamen ladin yuqimun salat ve yuttun zekate vehum raqiyun ve man yetvelallahu ve rasuluhu ve Yok burada hak A kelimesi geçmiyor arkadaşlar e, sadece müminleri bırakıp kafirleri dost edilmezler yani bir yukarısıyla ilgili bu yukardaki özellikle ilgili onu oraya hemen Ulaike humul mu'minune hakkâ enfal suresinde iki ve üçüncü ayetlerde geçiyor. Beş tane nitelik zikrediliyor burada. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar cihad eden müminlerin oturan müminlerden daha üstün olduğunu anlatan bir bölüm var. Nisan suresi 95 ve 96. ayetler. Orayı açıp siz bakarsınız. İzlediğiniz ee, Neyi anlıyoruz? Müminlerin de hepsi eşit değil. Yani iman ettin diye, hop diye bir e, eşitlik kazanmıyorsun. Müminler de kendi aralarında mertebe mertebe. Bu mertebede, bu mertebelemede cihad edenler her zaman daha önde olacaklar. Oturanlarla. <gülüyor> Ayet-i kerime Nisa suresinde bilenler bilir. Oturanlarla cihad edenler bir değildir diyor. Bir başka nitelikleri müminlerin, bu derecelendirme konusunu aslında uzun uzun konuşmak isterim çünkü çok önemlidir. Bana seneler önce şöyle bir soru sorulmuştu. Dedi ki, hocam kalbimde zerre kadar iman olan cennete gidecek deniyor. Evet deniyor, il hadistir bu. Kalbimde zerre kadar iman olan herkes cennete gidecek. O zaman bizim bütün bu yok namaz kılacağım, yok cihad edeceğim, yok kapanacağım, yok zekat vereceğim sadaka. Yani bunların hepsi çok zahmetli şeyler. İşte orucu konuştuk. Zahmetli şeyler yani bu nefsinle devamlı savaşman gerekiyor. Biz bunları sadece bir derece farkı için mi yapıyoruz dedi. Ergeç yani bunların hiçbirini yapmayan da cennete gidecekse. Sırf bir derece farkı için mi biz bu kadar uğraşıyoruz? Yani hiç yapmasak hani nasılsa gene gideceğiz ergeç cennete. Tabii çeşitli handikapları var bu sorunun. Bir defa yapmadığında o imanı koruyabilecek misin? O ayrı bir konu da. Koruyabildiğinizi farz edin arkadaşlar. Şöyle bir durdum. Bu itiraza çarpıldım biraz. Çünkü hiç düşünmemiştim. Hiç böyle düşünmemiştim arkadaşlar. Sonra verdiğim cevap, o dediğim olay 30 yıl falan önce oluyor. Ee, verdiğim cevap şuydu arkadaşlar. Bizim dünyadaki bütün çabalarımızla Derece farkı için değil mi? Yani yoksa insan aç kalmayacak kadar tek gözlü bir gece konduda nasılsa yaşar yani. Nasılsa yaşarsın yani. Bütün çalışmalarımız yok. Şu kadar tahsiller, sınavlara hazırlanıyorsun, üniversitelere giriyorsun. Oradan çıktın o sınav, bu sınav. İşte ne bileyim kariyer yapıyorsun. Bütün gece gün sabah köründe evden çıkıyorsun. Geceye kadar çalışıyorsun. Veya ne bileyim evde oturuyorsan da işte 2-3 saat yemek yapıyorsun. Yani ne gerek var 2-3 saat yemek yapmaya? Bir tane ekmek al bakkaldan. Yanında helva al veya peynir al. Neyse tamam bitti. Karnın doyar yani. Ona bile gerek yok, simitle de doyarsın. Yani niye bu kadar yemek yapıyorsun? Şimdi enginar mevsimi çıktı, Niye değil mi yani? Enginar alacağız, yapacağız, yani niye, niye yapıyoruz? Her şey bir derece farklı içindir arkadaşlar. Yoksa yani İstanbul'un bir ucunda, benim de artık bilmediğim bir İstanbul var. Yani isimlerini bile bilmediğim semtler var. İstanbul'un bir ucunda işte elektriği, suyu herhangi bir belediye hizmeti almayan bir gece konduda oturan kişi de İstanbul'da yaşıyor. Boğaz'da, Yalı'da oturan da. Aradaki fark ne? Derece farkı arkadaşlar. Aradaki fark derece farkı. Bir ayakkabı alacaksınız. Niye mesela boykot yapamıyorsunuz? Çünkü falan marka ayakkabı ancak ayağınız pamuk ayağınız yani. Ancak o ayakkabıyla rahat ettiği için o markayı boykot edemiyorsunuz. Bakın derece farkı. Yoksa yani salı pazarında da, burada ne pazarı var bilmiyoruz Bir sürü spor ayakalı satılıyor yani. Onun derece farkı için o kadar parayı veriyorsunuz. Boykotunuzu kırıyorsunuz. Yani deliyorsunuz. Elhasıl her şey böyle arkadaşlar. Ee, bu ifade de çok önemliydi. Yani e, yürüyen arkadaşlar... ...koşandan daha geridedir, oturan yürüyenden daha geridedir. Hatta Peygamber Efendimiz bir rivayette, kaynağını bilmiyorum, bakarız. Bir rivayette Peygamber Efendimiz bir gün bir yere giderken geçiyor, o kenarda oturan birini görüyor. Geçiyor. Dönüşte aynı kişi yine orada oturuyor, ona selam veriyor bu sefer. Diyorlar ki ara sonra geçerken vermediniz, dönerken niye verdiniz? Çünkü diyor, eline bir çubuk almış toprağı karıştırıyor. Yani boş duruyor diyor. Şimdi bakın eline çubuk alıp toprağı karıştırmak bile demek ki oradaki solucanlara faydalı. Karıncalara faydalı. Yani birine bir mahluka bir faydan oluyor yani. E, solucan yoktur herhalde şeyde var mıdır bilemiyorum şimdi Hicaz'da. E, efendim birilerine bir faydan olmuş oluyor yani bir mahluka. Elhasıl... E, hiyerarşik bir yapı vardır dinde, Cennette de hiç kimse ötekine eşit olmayacak arkadaşlar. Cennette de derece farkları var. Cehennemde tabaka tabaka, cennette tabaka tabaka aynı bu dünyada olduğu gibi bu da bizim gayretlerimizde. Müminlerin bir başka niteliği verdikleri sözü tutarlar. Efendim e, peki yine kazık bir soru sorayım çünkü daha dört tane şey var yirmi tane kitap getirdim. Arkadaşlar, e, müminlerin izzet sahibi oluşunu münafıklar çok anlayamadılar e, ve bir izzet arayışıyla kafirlere yakın durmaya çalıştılar. İzzet yani saygınlık, itibar falan. E, öyle değil, İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir diye bir ayet var nerede geçiyor? Hemen şeyi yazacaklar, Google'a yazacaklar. Buyurun. Tamam, ayet numarasını tabii bilmeyeceğim, münafik konu bilmeniz yeter. İsminiz? Nurdan Koca. Nurdan Koca. Tamam. Koca ağa. Koca A. Münafik Söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Münafik suresini çok önemli buluyorum. Bir misal suresi. Bir Tevbe suresi, bir de ol suresini dikkatlice okursanız arkadaşlar, artık bir münafık dedektörüne dönüşmüş olabilirsiniz. Şak diye tanırsınız. Çünkü bütün detaylarıyla Kur'an'da her yerde bahsediliyor ama bu üç surede çok yoğun bir şekilde münafıklardan bahsediliyor. Yani müminler, mümin olmak, izzetli olmak demektir arkadaşlar. Mü'min izzetlidir. İzzet nedir? Kibir değildir arkadaşlar. Gösteriş değildir. Riya değildir. Kendini büyük görmek değildir. İzzet, haysiyet ve onur sahibi olmak demektir. Bakın bir defa en basit örneğini veriyorum. Kendin gibi bir mahluktan Rabbani veya işte ilahi bir nitelik görmediğin için zaten lizzet'i kazandım. Burası önemli. Yani şirk koşmadığınız sürece, sadece ve sadece Allah'a kulluk ettiğiniz sürece zaten lizzet sahibisiniz. Bakın arkadaşlar, dünyada şirk hiçbir zaman bitmedi. İnsanlar, işte biliyorsunuz siz ben çok günlük örneklere girmeyeyim bir defa bir e, aktualiteyi çok takip etmediğim için yanlış örnekler verebilirim. İkincisi neden bu kadar kıymetli bir bilgiyi günlük hadiselere kurban edelim yani ama güncel yansımalarını da bilmek zorundayız yani bilin, görün siz takip edenler bilhassa. Şimdi arkadaşlar müminleri küçümserler. Ee, müminlerin yanında olmayı, yakın olmayı zül addederler. Hatta öyleleri var ki, ben biliyorum arkadaşlar, müminlerle görüştüğünü kimseye söylemez. Yani kendi çevresine söylemez. Çünkü onun için bir kusur o. Aa, hep ayrı ayrı görüşür. Hep ayrı ayrı görüşür. Şimdi arkadaşlar ama mesela bu insanlar, buruların giderler Hindistanlara, şuralara, buralara... Oradaki bir takım insanların ayaklarına kapanırlar. İşte orada şeylere arınma ritüellerine katılırlar. O ritüellerde, saçma sapan şeylerde kutsallık görüp onlara e, ibadet ederler. Onların gününde kapanırlar. Mahmut Aral Kılıç Hoca, Allah uzun ömürler versin. O kadar güz güzel bir ifadeyle bunu bir konferansta e, formüle etti ki, dedi ki e, benim virdim var. Virdimi yapmam lazım. Mesela diyorsunuz ki arkadaşınızla işte sabah erken çık işte yedide çık diyorsunuz. Ya o da diyor ki yedide çıkamam ben her sabah bir cüz okuyorum. Ya da ne bileyim işte namazdan sonra benim virdim var ben ancak yedi buçukta çıkabilirim dediğinde ay çok şey buluyorsunuz yani geri, banar, ilker ama sosyete diyor ama mantram var derse ooo çok cool oluyor. Virdim var derse, benim tespihim var, tespih çekmem lazım derse, çok şey geri oluyor, banal oluyor. Mantram var derse öyle. Benim şeyhim var derse, mantara bakımlı çocuğa, tasavvuf hocasıdır. Birisi benim şeyhim var derse, neredeyse gözleri pörkleyecek bazı insanların. Yani çok tehlikeli, çok şey, çok saçma bir şey. İşte ay nasıl yani, sen hala mı falan filan. Ama benim gurum var, guruma danışıyorum. Hani gurumda... ...konuşuyorum bunları, bu konuları, hayat konuları falan derse... ...arkadaşlar ooo ne kadar yükselmiş, ne kadar seçkin... ...kendisine ne kadar yatırım yapıyor... ...hani ne kadar güzel irtibatları var falan oluyorsunuz. Elhasın arkadaşlar bizim izzetimiz imanımızdan gelir. Bakın ben çok değişik bir insanım arkadaşlar... Estağfurullah demeniz lazım burada. Çünkü değişim hani olumlu tarafı var, olumsuz tarafı var. Şimdi ben allah Teala bana arkadaşlar çok ilginçtir. O kadar farklı çevrelere girmeyi e, takdir etti ki ben hiç çabayı göstermedim bununla ilgili. Yani ben şuraya da kafamı sokayım, şunlarla da tanışayım, şu bağlantıları da kurayım. Hiç böyle bir çabam hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Ama Allah-u Teala beni aldı arkadaşlar aynı günde kaç defa bunun örneği vardır. Bir en alta, bir en üste Aynı yollardan bir böyle şey çok e, anlatmayayım artık detaylarını. Çok itibarla veyahut aynı yoldan otobüsün içinde, ayakta tıngır mıngır hani veya minibüsün içinde neyse o şekilde aynı yollardan geçirdi. Geçiriyor allah Teala. Arkadaşlar eğer ben e, işte şöyle karşılanırsam şöyle ağırlanırsam şunların şunların bulunduğu yerde protokolde oturursam ya da ne bileyim beni falanlar işte önemli bulursa ben bundan e, bu benim için şereftir veyahut da işte e, iyi iyi bir mevkide olduğumu ancak o zaman anlarım bunlar olmazsa işte bana bu hakarettir falan diye düşünüyorsanız arkadaşlar siz izzet sahibi değilsiniz demektir. Şereful mekan bilmekin demişler bizim atalarımız. Bize daha 14-15 yaşlarındayken öğretilmiş bir ifadedir bu. Kur'an kursunda bu, hatırlı, bu öğreten hocayı bile hatırlıyorum. hatırlıyorum. Şereful mekan bilmekin Arapça. Bir mekan arkadaşlar insana şeref vermez insan bir mekana şeref verir. Ben şurada oturduğum zaman şerefliyim. Şöyle bir arabayla gidersem ben izzetliyim. Şöyle beni falanca karşılarsa benim değerim işte bilinmiş olur falan gibi şeyler kendinize söylüyorsanız, birisi kendisine söylüyorsa arkadaşlar, mümin olmanın izzetini tatmamış, yaşamamış demektir. Bu, bu, bu izzet meselesinin de zihinlerimizde güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük izzet arkadaşlar Allah'ın huzuruna kabul edilmektir. Ve Cenab-ı Hak bunu herkese eğitimli, eğitimsiz kadın, erkek zeki, zeki değil zengin, fakir yani işportacı, bilmem temizlikçi, cumhurbaşkanı fark etmez. Herkes için mümkün bulmuştur. Allah'ın yarını o izzeti. Allah'ın huzuruna durabilmeyi. Namaz kılmayan arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yani huzura kabul edilmiyor ya o anda. Namaz kılmamayı aklımızdan geçirmemiz demek, o huzurda bulunmayı reddetmek demektir. Çünkü bize bırakılmış orada bulunmamız. Yani böyle bakın hadiseleri arkadaşlar. Biz ban, gözlüğümüz çok fena ayarı bozuldu. Dürgünlerimizin çok fena ayarı bozuldu. Nerede izleyen arayacağımızı şaşırdık. Bununla ilgili de merak edenler bilirler. Benim Sultanbeyli otobüsü, Fenerbahçe otobüsü benzetmem var arkadaşlar. İkisinde de seyahat eden birisi olarak. Bu toplu taşıma çok öğreticidir. Mutedil saatlerde, yani binemeyeceğiniz saatlerde var. Mutedil saatlerde toplu taşımayı kullanmak gerçekten çok öğreticidir. Mü'min erkekler, mü'min kadınlar birbirlerinin velisidirler. Tevbe suresinde geçiyor arkadaşlar. Ee, efendim şu ana kadar mü'minlerle ilgili bakalım başka neyi söylemedik. Tevbe suresinde yine 600. ayet, 600 olamaz bu. 600 ayet değil Tevbe suresi. Muhtemelen 100. Bir bakayım ona. Hiçbirinizde sesinizi çıkarmıyorsunuz hocam. Tevbe suresinde 600. ayet. Hiçbir surede 600 ayet yok arkadaşlar. Ha evet 100, 100 100 ayet. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Müminler Rablerinden razı olanlardır. Bununla ilgili de bir saat konuşulabilir. Rabbinden razı olmak nedir? İki cümleyle geçeyim ama bir saat konuşmaya müsait bir konu. Arkadaşlar bir insanın Rabbinden razı olduğu iki konuda belli olur. Bir, Allah'ın indirdiği hükümlerden razı mısın? İki, senin için özel olarak takdir ettiği kaderden razı mısın? Yani aileni, o seçti, cinsiyetini o seçti. Mesela cinsiyette karşı çıkmak aileyi reddetmek, insanlar köylülüğü reddediyorlar arkadaşlar. Ya seni Allah yarattı orada o köyde. Ya sen köylüsün. şeyin köylü. Anlatabiliyor muyum? Bunda bir şey yok ki. Bunda bir şey çünkü sen seçmedin. Ee, Allah'ın bizim için seçtiği, takdir ettiği kaderden yaşadığımız devir, Ülke, millet, ırk. Bunların hepsini Allah seçti. Bedenimiz ten rengimiz, bunların hepsini Allah seçti. Bunlarla barışık olmak. İşte müminler Allah'ın kendileri için takdir ettiği o kadarla barışıktırlar. Yine aynı surede, aynı bölümde 112. ayette halt mertebesindedirler müminler. 112. ayet. Bunlar işte tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, müminlerin nitelikleri sayılıyor. Hamd edenler niteliği de sayılıyor. Bu ayette epey bir sıfatımız zikrediliyor arkadaşlar. Hamd nedir? Hamdın şükürden farkı vardır. Bilenler için çok tekrar olacak çok basit bilgiler bunlar ama gene de böyle bir hemen tozları silkelensin söyleyip geçelim. Hamd arkadaşlar... Cenab-ı Hak bana bir şeyi verse de vermese de ondan razı olmak ve onu övmeye devam etmektir. Yani verdiği zaman övüyorsun, ay şükürler olsun Rabbime bana ne kadar güzel nimetler verdi falan diyorsun. O çok e, güçlüdür, işte şöyle azizdir, subhanallah, Allahu ekber diyorsun. Ama vermediği zaman hani bana niye vermedi? Beni Tanrım benim de suçum var. Tanrım neden ben? Mesela bunlar vermediği zaman aynı minnettarlığı, aynı e, efendim teslimiyeti, aynı saygıyı, aynı muhabbeti, aynı aşkı duyamıyorsan işte o zaman halt mertebesinde değilsin. Sufiler halt mı daha yüce bir mertebedir, şükür mü daha yüce bir mertebedir diye tartışmışlar arkadaşlar. Bu iki maddeyi ansiklopedden bakabilirsiniz. Acizane ben... Ben, ben neyim ama işte insan kafanda çalışıyorsa durduramıyorsun yani. Bir karar veriyor zihnimiz. Ben hangin şükürden daha yüce bir mertebe olduğunu düşünüyorum. Çünkü verilmediğinde de razı olmak. Yani herkesin diyor ki mesela Allah'ım sen taştan insan yaratırsın yani istesen taştan bile yaratırsın. Bana niye çocuk vermiyorsun diyor. Mesela Allah vermedi. Demekle de bunu üstünden atlayıp gitmek. Yani bunu bir travmaya, bir eksikliğe dönüştürmeden. Yani ben şey diyorum mesela insanlara. Hiç peygamberimizden bir tane rivayet gördünüz mü? Ya Ayşe senin çocuğun olmuyor galiba. Gel şu zikri çekelim, şu duaları okuyalım, şu tabiplere gidelim. Ne bileyim yani. Şu namazları kılalım, şu kadar te salat tefriciye çekelim. Veya işte şunu yapalım da seninle çocuğun olsun. Bir kere bile ben görmedim yani. Hiçbir var. Allah verir, vermez. barışı onunla barışır. Halt mertebesi budur arkadaşlar. Verir, alır. Adam altı çocuğunun, altı oğlunun cenazesini aynı anda kıldı Gazze'de. Yani, oha. Arkadaşlar bilmiyorum bulduysanız bana da gönderin. Hiçbir tane Gazze'nin, ya Allah da bize işte niye yardım etmiyor, biz bunu hak edecek ne yaptık işte madem bu hak din niye bize böyle oluyor diye itiraz eden, isyan eden bir videosuna rastladınız mı bir yerde arkadaşlar? Emin oluyor, ben eminim ki İsrail'liler bir Gazze'nin böyle konuştuğu bir yayın yakalayabilseler onu bütün dünyaya yayarlardı. Dört koldan, on koldan yayarlardı. Yani hant budur. İşler ters gittiğinde de Allah'tan razı ve barışık olmak. Senin istediğin gibi olmadığında da müminlerin mertebesi olarak Tevbe Suresi'ne geçiyor. Ve Kur'an onların imanını artırır arkadaşlar. Ee, Mücadele Suresi'nde, keşke bunu soru olarak sorsaydım ya, tüm, neyse söylemiş bulundum. Mücadele Suresi'nde arkadaşlar bir ayet var, 22. ayet. Müminler Allah'a ve Peygamber'e düşman olanlara sevgi beslemez. Peki, devamını hatırlayan var mı ayetin? Müminler Allah'a ve Resulüne düşman olanlara sevgi beslemezler. Böyle bitiyor mu? Aslında uzun bir ayet. Devamında ne diyor? Şöyle el kaldırın ki göreyim siz arkadaşlar. Vardır ya hatırlayan. Yok mu? Heh, buyurun. Karanlık, ben sizi göremiyorum arkadaşlar. Evet, buyurun. Devamında Ne diyor? Birbirlerine karşı e, sevgi ve merhumet içerisindeler. Ha, yok. Yok, yok, yok. Ee, Allah'a ve Resulüne düşman olanlara sevgi beslemezler. Velev ki o düşmanlar anaları, babaları, kardeşleri, çocukları bile olsa. Yani Allah ve Resulüne düşmanlık edenler, açalım ayeti, ayeti oradan okuyalım. Bakın ne diyor arkadaşlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğu, babası, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsa bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İsterse kardeşin olsun, isterse anan baban olsun, bir insan Allah'a ve Resulüne düşmansa ona sevgi besleyemez. Ayet uzun, devamına siz bakarsınız arkadaşlar. <gülüyor> sevgi besleyemez ama insan ilişkileri devam eder ama yani medeni ilişkiler devam eder. Borç, aile, akrabalık, hakları devam eder ama sevemez. O yüzden mesela arkadaşlar... Onu da söyleyeyim... Ee, peki anam babam bile değil... Kardeşim bile değil... Hiçbir akrabalık bağım bile yok... Falan şarkıcıyı ben çok seviyorum... Dersek ne olur arkadaşlar... Ya... Ben size söyleyeyim... Bir formül geliştirdim... Ramazan'dan beri... Yeni bir formül arkadaşlar... Sıcak yani... Söylüyorum her yerde... Ee, biraz da yaşlandığım için... Ee, kolay oluyor bunları söylemek. Bazıları böyle tebessüm ediyorlar. Bazıları da ciddiye alıyorlar. Siz bilirsiniz. Ee, şöyle diyorum. Kıyamet günü birlikte dirilmek istemeyeceğimiz hiç kimseyi takip etmeyin sosyal medyada arkadaşlar. Hadi Çok <gülüyor> <gülüyor> kıyamet günü... Birlikte verilmek istemeyeceğiniz, hiç kimseyi takip etmeyin. İçinde ölmek istemeyeceğiniz hiçbir yere de gitmeyin. Orada ölmek istemiyorsanız, mecbur değilseniz yani... Mecbursunuzdur. Ne için mecbursunuzdur? İşte ekmek parası. Ne bileyim mecbur kalmışsınızdır, birini arıyorsunuzdur, oradadır. Mecbur kalmışsınızdır, bir devlet meselesi orada görüşülecektir. Siz de milletinizin menfaati için orada bulunmak zorundasınızdır. Bir içki meclisidir, bir şeydir. Her böyle bir zorunluluk olabilir. Yani hayati bir zorunluluk. Bunun dışında diyorlar ki işte akrabanın düğünü falan ver hediyeni çık kardeşim. Ya ölürsen orada? Anlatabildim Yani Allah'ın lanetinin dendiği, Allah'ın e, razı olmadığı işlerin aleni bir şekilde yapıldığı, herkesin mutlu mesut haramları kol kola hep beraber işlediği yerlerde bulunmayın arkadaşlar. Çünkü onaylamış oluyorsunuz. Onaylamış oluyorsunuz. Bakın Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Kur'an'ın, Kur'an'la alay etmeye, Kur'an'ın aleyhine konuşmaya başladıklarında ne yapacağız? El kaldırın. Evet. Onlardan yüz çevirin ve selam deyip gitmemiz Evet, e, oradan çıkın. Onlar başka bir konuya girene kadar oradan çıkın. İsminiz neydi? Gilek Erdoğan. Erdoğan. Tamam. Gilek Hanım söyledi. Yani çok kişi el kaldırdı ama ben ilk önce onu gördüm. Evet arkadaşlar... Ee, müminler bir başka nitelikleri savaşta sarsılsalar bile sarsıl zül, kelimesi geçiyor sanırım. Savaşta sarsılsalar bile yani e, can kaybı var, işte şey var, dönmezler Ancak ne zaman savaş meydanından dönebilirsiniz arkadaşlar? Bir taktik gereği ise, yani kumandan bir taktik uyguluyor, geri çekiliyoruz. İşte yanlardan kuşatacağız, bilmem ne yapacağız. Bir taktik gereği ise geri çekilebilirsin. Ama bunun dışında bireysel olarak savaştan kaçmak büyük günahlardandır arkadaşlar. Büyük günahlardandır. Ahzab suresinin 10-11. ayetleri, 22-23. ayetleri. Peki Yasin suresinde hikayesi anlatılan bir adam var. ''Ve ca'e min aksa medineti raculun yes'a'' diyor. Bu adam şehrin bir ucundan çıka geldi. Niçin gelmişti? Evet. Dini anlatmak için dükkümanlığı. Yok. Evet. Evet. Sizden hiçbir ücret istemeyen, bu Allah'a davet eden evet. kişiye tari olmanız. Evet yani bir peygamber var orada. O peygamber zor durumda kalıyor. ...o peygambere destek olmak için geldiler. İsminiz ne? Kadriye Derince. Kadriye Derince. Evet arkadaşlar, bu nedenle ben bu ayetten bir de Mümin Suresi de bunu işler biliyorsunuz. Orada da bir adamdan, yine ismi verilmeyen bir müminden bahsedilir. Bu iki olaylar şu sonucu çıkarmışım müminlerle ilgili. Hakikati savunanların başı derde girdiği zaman müminler sessiz kalmaz. O kişiye sahip çıkarlar arkadaşlar. Yani hakikati savunan biri var. Mümin suresinde Hz. Musa. Yasin suresinde ismini bilmediğimiz iki peygamberden bahsediliyor. Bu peygamberler hakkı anlatıyorlar fakat kavimleri üstlerine yürüyor. Çok zor yani ölümüne bir tehlike içine düşüyorlar. İşte böyle bir tehlikeye düştüğü zaman hakkı anlatanlar, müminler onun karşısında sessiz kalmazlar arkadaşlar. Tehbe suresi 44 ve 111. ayetlerde müminlerin asla savaştan kaçmayacağı tekrar zikrediliyor. Tevbe suresi 122. ayet kelime kerimede müminler e, emri bil maruf nehy anil münker yaparlar. Ne demek emri bil maruf nehy anil münker? İyiliği evet. iyiliği emretmek, kötülükten nehiyetmek Kelime anlamı bu. İsminizi yazayım. Tübran sever. Tübran sever. Ama arkadaşlar tam böyle hani bugün için anlaşılması için söylüyorum. İyiliğin yayılması Kötülüğün engellenmesi için çalışmak. Müminler bunun için çalışırlar. Ee, Nur suresi 52. ayette ona da bakalım neden böyle oradan bir hüküm çıkarmışım. Nur suresi 52. ayette sorumluluktan kaçmazlar demişim müminler için bu ayete göre. Ne diyor bakın? Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir diyor ayet gelmeye. Ayetler çok daha etkileyici benim burada söylediğim ifadelerden. Yine Nur suresinde 51 ve 52. ayetlerde, yukarısında yani bu okuduğum ayetin, Allah ve Resul'ün verdiği hükümleri kabul ederler. Müminler daha önce de geçmişti. Birbirlerinin velisidirler, yine geçmişti. Yine ee, Peki Tahrim suresinde müminler için örnek verilen iki kişi var. Kim bunlar? Öteki Firavun'un hanımı Hz. Asiye ve Hazreti Meryem. İsmimiz. Geçmiş miydi? Ha geçenler bir daha söz almasın arkadaşlar. Çünkü o şey oluyor. Başkaları istifade etsin. İsmi geçenler yani bir kere yazdıysam şuraya onlar söz istemesin. Bu da bana çok ilginç geliyor. Arkadaşlar müminlerin örnek alması gereken iki kişi anlatılıyor burada. Ve ikisi de kadın. Arkadaşlar dikkat edin mümin kadınların örnek alması için demiyor ayet-i kerime. Daraballahu lillezine amenum ra'ete fir'an. Allah iman edenlere örnek olarak Firavun'un karısını verdi diyor. Ve arkasında da ve Meryem'e bünete İmra'nalleti ve işte İmran'ın kızı Meryem'i de yine örnek olarak verdi diyor. Tahrim suresi 11-12. ayetlerde. Peki arkadaşlar müminleri e, ismi geçenlerin kaldırmasın, dindik bir ekine benzetildikleri bir yer var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. <gülüyor> Pekih suresi isminiz? Kevser Saraç. Fethih suresinde arkadaşlar son ayet, 29. ayet. Bu ayette biriciktir Kur'an-ı Kerim'de. Bir defa peygamberimizin ismi geçiyor. Peygamberimizin ismi çok az yerde geçer. Kur'an'da en çok ismi geçen peygamber Hazreti Musa'dır. Peygamberimiz değildir yani. Ee, burada müminlerin arkadaşlar bir... Ee, dolu baş, dolu bir başa benzetildiğini görüyoruz. O ayetin tefsirine de lütfen bakın. Neden başka bir şeye benzetmedi de Allah Teala müminleri bir ekine benzetti? Şöyle diyorlar müfessirler. Çünkü ekinler fırtına çıktığında, yağmur çıktığında yani olumsuz şartlarda yatarlar. Tekrar güneş çıkınca kalkarlar. Ama çam ağacı mesela bir devrilsin bir daha kalkamaz. Ve dünyada arkadaşlar en yüksek bitki buğdaymış. En yüksek yapı, düzeltiyorum. En yüksek yapı dünyada buğdaymış. Aranızda mimarlar vardır. Bir yapının yüksekliği yerde işgal ettiği alanla kıyaslanarak belirlenilmiş Yani siz 500 metrekare üzerine gökdelen yaptığınızda o çok yüksek sayılmıyor. Çünkü yerde 500 metrekare işgal etti. Buğdayın yerde işgal ettiği alana bakın arkadaşlar. Onun üstünde uzun bir sap, bir de tepesinde bir ağırlık. Yani en sağlam, en yüksek yapı dünyada buğday henüz onun sağlamlığına ve yüksekliğine insanların ürettiği hiçbir yapı ulaşamamış. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizi ona benzetiyor. O ayet çok değerlidir. Müminlerin başka nitelikleri de orada zikrediliyor. O ayete de efendim bakmanızı tavsiye ediyorum. Efendim, Muhammed suresinde Cenab-ı Hakk'ın müminlerin günahlarını örteceği, onların durumlarını düzelteceği, yine Fetih suresinin başka ayetlerinde Allah'ın onların üzerine sekinet indireceği, sekinet nedir? Hmm, sakinlik mi? Huzur evet size dedim size. Hah huzur diyecektiniz İsminiz ne? Güler. Güler. Gülen. Soya? Gündüz. Gündüz. Sekinet huzurdur arkadaşlar. Sekinetin zıttı, bir kavramın zıttını öğrendiğinize, yani bir kavram zihninizde tam net oturmuyorsa zıttını öğrenin. O zaman netleşir. Sekinetin zıttı kalp çarpıntısıdır. Halecan. Yani böyle pır, pır, pır, pır, pır ediyorsa içiniz, ay böyle mi olacak, böyle mi olacak, böyle... E, bütün ihtimaller içinizde böyle bir... O zaman sekinet henüz inmemiş demek. Sekinet öyle bir iç huzuruna... Bir dinginliğe ulaşmaktır ve Allah tarafından indirilir müminlerin üzerine. Fetih suresinde birkaç yerde geçiyor. Ee, müminlerin kıyamet günü arkadaşlar kalpleri kinden arındırılmış olarak cennete gireceklerdir. Ee, bu da nerede geçiyor? Araf suresinin 42-43. ayetlerinde geçiyor. Her şeyin de detayına girmeyelim. İmtihanlarını kazanacaklardır müminler. Çünkü e, buradan da şunu anlıyoruz. İmtihanı kazanmanız imanınıza bağlı arkadaşlar. Tanrım neden ben falan dediniz mi işte gidiyor. İmtihanı da kaybediyoruz. E, müminlerin amelleri asla boşa. Yani i̇mtihanı kazanacaklar 83, 84, 87, 88 ayetlerinde... Amelleri asla boşa gitmez müminlerin. Yine Enbiya Suresi 94. ayette. Allah onları, müminleri her zaman hak yola iletecek. Yani şaşabilirler, ayakları kayabilir, hata edebilirler ama imanlarını korurlarsa tekrar hak yola Allah Teala onları o iman sayesinde döndürecektir arkadaşlar. Uhud Harbi'nde Peygamberimiz'i sahada tek başına bırakanları hatırlayın. Efendim böylece müminler kısmını tamamlamış olduk. Ancak iki tanesini okuyabildik. Şu mücrime de bir bakalım arkadaşlar, mücrime de bakalım derim. Geri kalanları belki başka zaman, çünkü çok sıkıştırmanın da anlamı yok. Şimdi bu mücrim arkadaşlar... Günahkar, hata eden kişi demek, suçlu demek yani, cürm işleyen demek. Ama Kur'an-ı Kerim'deki mücrim öyle herhangi bir mücrim değil. Yani nasıl diyeyim, böyle bir kere birisinin arkasından konuştu, hemen mücrim olmuyorsunuz. Yani mücrim ağır günah işleyen kişiler, büyük günahlar işleyen, büyük hatalar yapan kişiler... E, Ansiklopedden bakarsınız, e, kısaca bir orada bilgi var mücrim hakkında. 52 ayette geçiyor Kur'an-ı Kerim'de mücrimler. En büyük suç, yani bu mücrimlerin işlediği en büyük suç, peygamberleri inkar, inananlara zulüm, Allah'tan gelen ayetleri de yalanlama olarak geçmiş. E, bunların arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de mücrimlerin, Tabi e, mücrim çok genel bir kavram. Günahkara da mücrim deniyor. Kafire de mücrim deniyor. Halbuki günahkar ve kafir hiçbir zaman tam eş anlamlı değildir. Yani suçlu demek. Mücrim suçlu. Ağır suçlu. Allah karşısında ağır suçlar işlemiş kişi. Bunun bazıları büyük günahlar işleyenler için kullanılıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde de inkar ve peygamberlere büyük kötülük yapmakla. Mesela her kafir... Mücrim değil arkadaşlar. Bu ayırımları da bilin, bu nüansları bilin. Kimse kimseye eşit değil. Neden her kafire mücrim denmiyor Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü bazı kafirler arkadaşlar sadece inkar ederler. İnanmazlar. Kimseye eziyet etmezler. Saygısızlık yapmazlar. Peygamberlerin aleyhine konuşmazlar. Dolaplar çevirmezler. Tuzaklar kurmazlar. Kimseyle uğraşmazlar yani. Sadece kendileri inanmazlar. Aslında o da... Kötü bir şey, kötü bir durum yani inkar ediyor. Ama e, inkarına başka suçlar eklemiyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden mesela muannit kafirle veyahut da böyle e, zulmeden, eziyet eden veyahut da propagandasını yapan. Mesela daha iyi deniyor İslami e, literatürde. iyi ne demek? Yani başkalarını da inkar etsin diye uğraşanlar. Yani efendim... Daha iyi, davetten geliyor, davetten. Başkalarını da küfre davet edenler. Propagandacı kafirler, mesela bunlar daha şiddetli diğer kafirlere ne zaman. Bazısı da mesela Peygamber Efendimiz'i destekleyen imansızlar var arkadaşlar. Örnek verin. bu Talim, herkes söyledi ama sizin iseniz yazalım. En iyisi olukçu. Evet. Ee, e, Peygamber Efendimizin mesela e, Tayyip Seferi dönüşünde Mekke'ye girmesi yine böyle bir müşrikin himayesiyle olmuştur. İşte hicret esnasında bir müşriki böyle şey yapmıştır. İşte az önce e, söyledik başkaları da var. E, şimdi bu mücrimler arkadaşlar bir yerde geçiyor bu ifade. Bir iki yerde geçiyor da en şiddetli olduğu yeri aldım ben. E, Mehariç suresinin 11. ayet kelimesine göre mücrim yani ağır suçlu, Allah'a karşı ağır suç işlemişse kıyamet günü bütün sevdiklerini kendi yerine cehenneme atılmasını isteyecek. Evet, bu birkaç yerde geçiyor. Mehariç 11. Oraya bakabilirsiniz. Allah'ım oğullarımı at, çocuklarımı at, kocamı at. Kardeşlerimi at veya karımı, kocamı karımı, işimi ya. Kardeşlerimi at, ana babamı at, içinde yetiştiğim bütün akrabayı, taallukatımı at, cehenneme beni atma diyecek. Cehennemi gördüğü zaman arkadaşlar. Anlayın yani o şiddeti. Bunlar arkadaşlar mücrimler, hakkın vuku bulmasını, batılın yok olmasını istemiyorlar. Yani hak hakperest değiller. Hakkın hatırı alidir diye bir ifade var ya arkadaşlar Allah korusun bak bunu başaramazsanız yani hakkın hatırının ali oluşu sizin zihninizde, düşünce biçiminizde ve davranışlarınızda gerçekleşmezse Allah korusun mücrimlerle ortak bir vasfınız olmuş oluyor. Ne demek hakkın hatırı alidir? Mesela arkadaşlar faraza sizi tenzih edeyim birisi var. Bana çok muarız. Bana çok her karşı çıkıyor sürekli, baltamamaya çalışıyor. Yani ne bileyim fikirlerimi, tarzımı, yani sürekli bir çekişme halindeyiz. Ama bir söylediği de doğru. Bir yerde bir şey söyledi, doğru söylüyor. Yani muhalifiniz doğruyu söylediği zaman doğru diyebiliyor musunuz? Yani bunu da doğru söyledi, diyebiliyor musunuz? Hadi bu benim dediğim daha zor. Mesela evde bir konuda tartışıyorsunuz. Tartışmada bir sürü söz söyleniyor. İki tarafta bir şeyler söylüyor. Yani tartıştığına göre karşı çıkıyorsun. Karşındakinin fikrine. Karşı çıkıyorsun. Ama yani içinde bir laf var o da doğru. Ya bak seninle bu konuda aynı fikirde değilim ama şunu da doğru söyledin Diyebiliyor musunuz? Ha, ...diyebiliyorsanız ben bilmiyorum, ben soruyorum. Diyebiliyorsanız arkadaşlar işte bu özellikten e, yırtıyorsunuz inşallah. Yani hak her şeyden yüce olması gerekiyor arkadaşlar. Hakkın hatırı alidir. Hakkın hatırı sizin içinizde her şeyden. O anda mesela özür dileyen konu pozisyonuna düşebilirsiniz. O anda alttan almak durumunda kalabilirsiniz çok sinirleriniz yerinden oynamıştır zaten o derecede hiç kimseyle tartışmayın arkadaşlar yani böyle kan beyninize sıçrayacak hale hiçbir zaman gelmeyin baktığınız öyle geliyorsunuz bu konuyu burada durduralım bunu başka zaman konuşalım çünkü şu anda aklımızla mantığımızla değil çok fazla nefsimizle hareket ediyoruz değil mesela ben en azından öyleyim çok sinirlendim şu anda konuşamayacağım değil mesela çünkü o insan çok sinirlendiğinde arkadaşlar, tamamen duygusal tepkiler vermeye başlıyor. Hakka hak, batıla batıl diyemiyor. Efendim? Mücrüme hakkında şunu sormak istiyorum. Ben mı? Müslüman olan da vardır içinde. Arkadaş genel bir kavram. Müsl mücrim demek, suçlu demek. Bir soracağım. Melek Peygamber Efendimiz diyor ya, benim şefalitim, ayarım. Ümmetimin büyük, büyük günah. Şimdi bunlar da büyük günah işler. Yani evet. Bunlar... Büyük günah arkadaşlar e, nedir? Küfür değildir. Peygamberlerle alay etmek değildir. Onlar küfürdür. Büyük günah nedir arkadaşlar? Zina, e, içki, iftira, işte bildiğimiz ahlaki suçlar. Ya adam öldürmek, işte böyle de, e, şirk de büyük günahlardandır ama o şirke müşrike şefaat edilmez. Arkadaşlar şirk çünkü büyük günahlar içinde insanı dinden çıkaran bir durumdur. Ama bunlar şefaati de isteyen kuruslar arasında yani mücrimlerde... De... Kur'an, Yeşim ve Hadis'te, Hadislerde mücrimler... Bildiğimiz, sizin de sorduğunuz anlamdaki günahkarlar içinde geçiyor mücrim ifadesi. Ama Kur'an'da mücrim ifadesi arkadaşlar çoğunlukla peygamberlerle ağır şekilde mücadele eden, onlara zarar veren, onların karşısında duran, onların davasını baltalamaya çalışan kişiler için, azgınlar için, azgın kafirler için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hadislerde de e, günahkarlar içinde kullanıyor O yüzden... Mücrim çok kapsamlı bir terim. Yani o bir hadis duyduğumuzda, bir ayet duyduğumuzda burada hangisinin kastedildiğini önce tespit etmemiz gerekiyor. Yani hadisin, tefsir, şey ayetin tefsirine veya hadisin şerhine bakarak. Bunlar davranışlarıyla arkadaşlar azabı sabırsızca davet ederler. Azabı sabırsızca davet etmek nedir? Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Doktor diyor ki tek bir sigara içmen dahi intihar sayılır diyor. Sen günde yarım paket içmeye devam ediyorsun. Bu yani belayı sabırsızca davet etmek demektir. Aslında bu e, yani bilhassa sigara gibi veya işte aşırı mesela size bir şey aşırı dokunuyor. Hayati risk var hala onu yapıyorsunuz. Mesela hayati risk var. Yürümeniz lazım. Yürümüyorsunuz falan. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yavaş intihardır. Yavaş intihardır. Yani kendinizi yok etme isteği var. Onun psikolojik bir şeye desteğe ihtiyacı var. Böyle durumda olanların bunu geçiyorum. E, şu ara suresinde 99. ayette başkınırdı da doğru yoldan saptırırlar bu mücrimler. Burası çok ilginç geldi bana şimdi söyleyeceğim şey arkadaşlar. E, hesaba bile çekilmeyecekler onlar diyor anda. Evet. Hesaba bile çekilmeyecekler. Benim not almışım arkadaşlar, kağıtta okunacak hiçbir şey yok. Yani kağıt okuyanlar, sınav kağıdı okuyan hocalarım bilir yani. Şöyle bir bakarsınız bunun neresini okuyacağım, nereye not vereceğim dersin sana. Okumaya bile gerek yok kağıdı Böyle bir durumdalar. Kasas suresi 78. ayette. Ee, şimdi arkadaşlar size bir soru. Günahkarlar, daha doğrusu genel olarak insanlar, kıyamet günü el kaldırarak cevap verin. Dünyada ne kadar kaldıklarını düşünecekler. Evet. Bir yazan, daha Günden daha az diyorsunuz. Değil. Evet. Bir harika, bir o hadis... Evet, siz arkadaki, ha. evet, evet, yani birkaç saat arkadaşlar, dünyada bir günün bir kısmı diyorlar, bir kuşluk vakti veya bir ikindi vakti gibi isminiz ne? Evet, şimdi bu müclimler var ya arkadaşlar, daha da beter, <gülüyor> müclimler kıyamet gününde dünyada sadece bir saat kaldıklarını düşüneceklermiş. Yani dünya onlara bir saat kadar gelecek. Genel olarak insanlar ise günün bir kısmı. Yani birkaç saat. Günün bir kısmı. Bun, bunları niye söylüyorum? Şunun için arkadaşlar. Yani size kıyamet gününde bu kadar gelecek bir süre için ebedi hayatını mahvetme arkadaşım. Bu dünya çok çabuk geçecek yani. Çok çabuk geçecek. Şu yaşınıza kadar olan hayatınız size nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geçti bana? Mesela ilk 10 seneyi anlat desem ne kadar sürer? İlk 10 yaşınıza kadar olan hayat. Anlatmanız 10 dakika bile sürmez arkadaşlar. Niye? Çünkü çok geride kaldı, çok az bir şey var. Halbuki daha üzerinden 20-30 yıl geçti en fazla. ki mezarda yatacaksın binlerce yıl, yürüleceksin. Dünya ne kadar gelecek? Bir rüya gibi. Biliyorsunuz insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor Peygamberimiz. Onun için arkadaşlar dünya hatırına, dünyadaki zevkler hatırına günah işlerken bu aklınıza gelsin. Yasin suresine sürem çok kısaldı onun için hızlanıyorum biraz. Yasin suresine şimdi soru soracağım el kaldırın. Yasin suresinde arkadaşlar bu mücrimlerle ilgili böyle çok dehşetengiz bir ifade var. Ne o? Evet. Evet. İsminiz? Perihan ayrıca. Ve mtazul yeme ey yel Bugün siz şu tarafa ayrılın bakalım diyecek Allah Teala onlara. Ya ben o ayetten çok dehşete kapılıyorum orayı okurken arkadaşlar. Şimdi düşünün şöyle mesela buradayız. Mesela birisi gelse, bir buradaki bir görevli hocam bir dakika dese. Arkadaşlar bir hırsızlık oldu, hırsızlık yapan şuraya gelsin dese kapıları kapattık hırsız kim çaldıysa bizi uğraştırmayın şuraya gelsin dese hepimiz bir irkilmez miyiz arkadaşlar yani bir hani iftira olabilir zan olabilir hırsız çıkmayınca daha da bir böyle o hırsızın yerine koyun kendinize çok daha korkunç yani kıyamet günü denilecek ki verm tasrime en Gühel mucrimo ey günahkarlar siz şu tarafa bir ayrılın bakalım müminlerden bir ayrılın bakalım ...denilecek onlar için. Efendim... Ee, ...Rahman Suresinin 41. ayetinde... ...yüğrafül mücrimune bisi mahum... ...fe yukhadü bin nevasi vel akda... ...yüzlerinden tanınacaklar mücrimler... ...yani hiç böyle hesaba gerek yok dedik ya onlar için... ...yüzlerinde bir hal olacak cürimler şak şak şak tanınacaklar şey gibi bilim korku filmi gibi arkadaşlar ve ne diyor alınlarından ve ayaklarından yakalanacaklar yani böyle ağlar geliyor alnına yapışıyor ayağına yapışıyor tak seni der top ediyor çek yakalanıyorsun Peki nasıl yakalanıyorsun? Senin kontrol edemediğin bir şekilde mücim olduğun yüzünden belli. Ya kıyamet böyle arkadaşlar. Abi, Mü peki bir soru. Rahman suresi çok bilinen bir ayet bu. 41. Bir soru ama el kaldırarak cevap verin. Müminler de kıyamet günü tanınacaklar neyle? Siz önce kaldırdınız. Abdest ve secde. Abi, abi. Evet. İyisiniz? Müminler kıyamet günü secde huzurlarından ve abdest azalarından çıkan nur, Nur'la tanınacaklar. Hadid suresinde bir ayet var. Münafıklar yalvaracaklar müminlere. Ne olur biraz bizden tarafa dönün de sizin ışığınızla biz de yol alalım diye kıyamet günde. Mürseret suresinde bir ayet var. Bu mücrimler arkadaşlar... Dünyada azgın konumdadırlar, zaten öyle olmasalar kayda değer değiller yani. Muktedir konumdalar, zenginler, güçlüler, birazdan ayet gelecek, toplumların liderleri arasındalar, kanaat önderleri, yani böyle etkili pozisyondalar. Peki Allah niye mücrimlere dünyada bu kadar izin veriyor arkadaşlar? <gülüyor> Çünkü dünyanın Allah katında hiçbir değeri yok. Ee, Mürselat suresi 46. ayette az bir müddet yiyip için bakalım denilecek onlara. Yani şurada biraz hani şey koyunu kesmeden önce otlatırsınız ya <gülüyor> öyle düşünün işte. Halbuki birazdan keseceksiniz yani onun gibi. Ee, Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerini bakın nasıl insanın arkadaşlar Kur'an okudukça bakış açısı altüst oluyor. Süreyi çok açtığımı biliyorum. Arkasından bir program var mı? Beni uyarın. Tiyatro var, tamam bitiriyorum arkadaşlar. Bitirince de beni burada hiç oyalamayın. <gülüyor> tamam mı arkadaşlar? Ee, ayetler diyor Rabbimiz En'am 55'te iyice açıklanıyor ki mücrimler net bir şekilde ayıklansın diyor. Ee, bir de arkadaşlar bu mücrimlerin kafirler de dahil ...karakteristik bir ahlaki nitelikleri var. Bir kötü ahlakları var. Onu bilen var mı? Evet. Kibir. Kibir. Harikasız isim. Esma. Türer. Esma. Türer. Türer. Arkadaşlar e, Araf 133, Yunus 75, Casiye 31, kibir şeytandan başlayarak Adem şeytan kıssasından başlayarak Kur'an'da en son anlatılan kıssa veya hayat peygamberimizin hayatıdır. Oraya varıncaya kadar bütün kafirlerin ortak karakteristik özelliğidir. Kibir nedir arkadaşlar? Kibir özgüven değildir. Biz hani kibirli olmayacağız diye bazen kendimizi çok eziyoruz. İziklik değildir. <gülüyor> Affedersiniz. Kibir özgüven değildir. İzzet değildir. Az önce söylediğim. Kibir nedir biliyor musunuz? En harika benim. En doğru benim aklım. Bunların hiçbirinin aklı, jacoben tavırlar var ya. Bunlar kendisi için neyin iyi olduğunu bilmez. Bize öyle bakıyorlar ya arkadaşlar. Bunlar anlamıyor. Bunları başörtüsünden kurtaralım. Çünkü bunlar anlamıyorlar. Kendilerine kötülük yapıyorlar. Kendilerini kısıtlıyorlar. Biz onları kurtaracağız. Yani biz böyle zavallılarız. Aklımız hiç ağırmıyor. Yani geçen de bir şeye rastladım. Gözlerin faltaşı gibi açıldı. Birisi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ayrı bir şey. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmış arkadaşlar. Altı ne yazmış ya? Embesil gibi giyiniyor falan diye yazmışlar. Ya Merkez Bankası Başkanı olmuş. Profesör. Boğaziçi mezunu. Yani bari... Kafa evet. Ya de ilk <gülüyor> evet, yani öyle bir demek ki ona layık görüyor kendisini. Elhasu arkadaşlar kibir yani başkalarını hor görmek kafirlerin ortak niteliğidir. Bir de benim bir kanaatim var. Burada bana madem böyle bir teveccüh var onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, belki bir daha çağırmazlar, Hani biraz risk alıyorum yani. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar kafire kafir demediğiniz sürece içinizde ben kimseye kafir demem yüzüne, ey hatta yani etiketlemem kimseyi. Ama iç dünyanızda kafiri kafir olarak tanıyamıyorsanız bazı olayları hiç açıklayamazsınız kendinize. Kim mümin, kim kafir? Bunu bilmeniz lazım yani. Çünkü adam kafirin diyor ya, diyor çünkü kafir münafıktan farklıdır. Bak münafığı konuşamadık. Kafir münafıktan farklıdır. Kafir açıkça ben kafirim diyor yani. Bari hani, biliyorsunuz taz, tanzimat fermanında gavura gavur denmeyecek diye madde koymuşlar. Gavura gavur denmeyecek. <gülüyor> Bunu söylerken bile gavur... Hani bu, biraz da tabii alay, alay etmişler, e, makarayı almışlar. Bundan sonra kimse gavura gavur demeyecek diye. Ama en azından gavur olduğunu bilmiyor. O yüzden... O yüzden imrenemezsin, takip edemezsin. O yüzden hayran olamazsın. Şunun mesela bakın, şu kullandığınız kelimelere çok dikkat edin arkadaşlar. Ben de her türlü edebiyatı okuyorum, dinliyorum. Bakın doğulu, batılı, Amerikalı fark okuyorum, takip ediyorum. Sevdiğim türler var, okuyorum. Beğendiğim yazarlar var. Ama kelime çok önemli arkadaşlar kullan. Bu kişinin işte şu kitabını beğeniyorum. Ya da şu kitapta bu konuyu çok iyi anlatmış değil. Ama bunu seviyorum diyemeyiz ya. Ben eğer nahoş biriyse. Bilmem anlatabildim mi? Neyse. Ve son söz arkadaşlar. Kaç kişi oldu? 12, 13, 14, 15 kişi olmuş. Bir tane daha soralım soru. Ee, mücrimler, aslında cevabı verdik de hız burada hız söz konusu çünkü cevap belli <gülüyor> arkadaşlar. Mücrimler çoğunlukla alt tabakadan mıdır, üst tabakadan mıdır? Üst tabakadan evet. <gülüyor> Ama onu siz söylediniz, benim görüş hizamda yani arkadakiler biraz şanssız arkadaşlar bu konu. <gülüyor> Elanşen, evet ben teşekkür ederim. Mücdimler Enham suresi 123. ayet-i kerimeye göre genellikle toplumun ileri gelenleri arasından çıkar. Çünkü ili, o ileri gelen oldukça azgınlık cüreti artıyor arkadaşlar. Alt tabakadaki bir başkasına nasıl saldırsın? İzi verirler adamı sinek gibi. Yani e, o yüzden e, toplumda konumumuz yükseldikçe adil Merhametli, saygılı, hürmetli olmanız daha da değerli kılar sizi. Böyle diyerek bitiriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, maalesef iki sınıfdan sadece. Üç sınıfdan daha sevebilirim. Fatma Bayram hocamıza teşekkür ediyoruz. Ee, Çok az sürenci. Hocamız... Kocam, kocam, siz evdiye fidan sertifikası takdim etmek istiyoruz. Ee, bugünün anısına Başakşehir Belediyesi olarak e, Başakşehir sınırları içerisinde Bursa, Afşeret fidan dikilmiştir. <gülüyor> Sertifikamızı takdim etmem üzere Bakırköy'de türlü reyhan türü ve mansur eri saklıyoruz.